Hocamız e, Profesör Doktor Erkan Yar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı. Hocam bölüm başkanlığınız var mıydı? Bölüm başkanlığı yoktu. 1990 tarihinde Ankara İlahiyat'tan mezunsunuz kitabınızda. E, yüksek lisansınız şefaat konusu üzerine yapıyorsunuz. E, doktoranızı ruh beden konusunda ve 2004 tarihinde doşent oluyorsunuz. Profesörlüğünüz 2007, 2007 tarihinde <gülüyor> profesör oluyorsunuz. Hocamın hakikaten ruh-beden ilişkisini açıklayan güzel de bir kitabı var. Burada gösterebiliriz kitabını. Ruh-beden ilişkisi açısından insanın bütünlüğü sorunu diye Ankara okulu yayınlarından çıkmış 2011 tarihinde. Ee, yani bu, hocamı buraya e, çağırmakla hakikaten e, iyi bir şey yaptık çünkü e, sahasında bu konuda e, en detaylı çalışmaları olan e, kelamcılardan birisi diyebiliriz hatta e, en önemlisi diyebiliriz e, hocam e, ilk önce ruh beden e, tartışmalarının felsefi boyutuna daha doğrusu ilk çağdan itibaren e, nasıl tartışılmış sonra eee İslam'dan sonra kelamcılar bunları nasıl ele e, değerlendirmişler? E, böyle tarihsel arka planda bir vererek başlarsak herhalde e, evet e, güzel olur diyorum. Bu <gülüyor> Şimdi Şimdi insan e, konusu aslında felsefi e, veya dini anlamda Müslümanların tartışmaya başlaması acaba felsefenin İslam dünyasına girmesinden sonra mıdır, önce midir? Yani felsefeden önce e, Müslümanlar insanı nasıl tanımlılardı? Felsefeden sonra e, Müslümanlar insanı nasıl tanı başladılar? Şimdi bizim e, bu kelam ilminin evrelerini anlatan eserlerde daha çok işte müteakaddimun dönemi, müteakhirun dönemi işte Gazzali e, merkeze alınmak suretiyle bir tasnif yapılır. Yani Gazzali öncesi müteakaddimun, yani önceki kelamcılar olarak tanımlanır. Gazzali sonrası müteakhirun e, kelamcılar, yani sonraki kelamcılar olarak tanımlanır. Ben e, bu e, tasnifin doğrusu çok da e, anlamlı olduğunu düş düşünmüyorum. Çünkü bence kelam ilminin geçirdiği evreleri ve genel anlamda Müslümanların düşünsel hayatını e, taslif ederken, sınıflandırırken, evrelerine ayırırken daha çok felsefenin e, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü felsefi bakış açısına göre Müslümanların e, bakış açısı değişiyor. Yalnız acaba Kur'an'da ontolojik bir dil var mıdır? İşte dedik ya felsefeden önce Müslümanlar insanı, evreni nasıl, hangi kavramlarla ifade ediyorlardı, terimlerle ifade ediyorlardı? Felsefe girdikten sonra bizim insan anlayışımız ne oldu? Acaba Kur'an'da ontolojik bir dil var mıdır? Yoksa dil sosyolojik midir? Ben doğrusu Kur'an'ın ontolojik bir dili olduğunu düşünenlerden değilim. Yani bana göre Kur'an'da ontolojik bir dil yoktur. Özellikle biz e, şimdi burada kullanacağız Allah evren ilişkisi, alem sözcüğü mesela, alem nedir, ruh nedir? Şimdi burada ruhu biz cevherle tanımlasak, maddeyle tanımlasak, sonuçta ontolojik alanda kavramlar e, hakkında konuşacağız. Mesela alem sözcüğünü Kur'an'da tanımladığınız zaman, Kur'an'a göre alem tamamen sosyolojik bir anlama sahiptir. Ama sonraki kelamcıların, filozofların tanımlamasına baktığınız zaman alem, Allah'ın dışındaki her şeydir. Yani Allah ve onun dışındaki alem ilişkisi. Bu ontolojik dildir aslında. Şimdi ondan önce mesela alem sözcüğünü Kur'an'da incelediğiniz zaman, bana göre Kur'an'da alem sözcüğü tamamen sosyolojik bir anlamda kullanılıyor. O da topluluklar anlamındadır. Elhamdülillahi Rabbil alemini ben e, öyle tercüme ediyorum diyorum ki, bütün etnik kimliklerin, sosyal yapıların, Rabbi olan Allah'a olsun bir manifesto gibi yani ondan öncesinde her kabilenin kendi ilah anlayışı var, Rab anlayışı var ve her kabilenin kendi putu var. O put vasıtasıyla Allah'a yaklaştığını düşünüyor. Herkes putları kendisine sahipleniyor, kendisine özelleştiriyor. Allah geliyor bir manifesto gibi diyor ki bütün sosyal yapıların, sosyal etnik kimliklerin hepsinin Rabbi Allah'tır. Şimdi alem sözcüğünü Kur'an'daki bütünlük içerisinde incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki bu sosyolojik dil daha oturuyor. O zaman ontoloji, yani Allah dışındaki varlık, varlıkları tanımlayan bir sözcük değil aslında alem sözcüğü. Ama sonradan alem sözcüğü, sefer hem tasavvufta olsun masiva anlayışı, yani Allah'tan gayrı olan her şeyden uzaklaşmak, hem kelam ilminde olsun, ontolojik bir yapıya bürünüyor, ontolojik bir kavram haline geliyor. Ve evreni algılamanın da bence odak noktası bir kavram haline dönüşüyor. Şimdi alemin bir parçası da insan. Acaba Kur'an'da insanla ilgili ontolojik bir dil var mıdır? Burada mesela konuşacağız şimdi, ruh sözcüğü, nefis sözcüğü. Acaba bu ontolojik bir anlamda mıdır bunlar? Yoksa daha farklı anlamda mı Kur'an'daki e, bunların kullanılışı? Şimdi felsefe ilk dönemden itibaren Müslümanları etkilemeye başladı. Emmeviler döneminde bazı felsefi eserler tercüme edilmeye başlanıyor. Fakat o dönemde daha çok tıpla ilgili, günlük hayatı ilgilendiren eserler tercüme ediliyor. Yani felsefi eserler başlangıçta insanın ilgisini çeken, insana hitap eden eserlerin tercüme edilmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat bugün etkilendiğimiz yani Aristoncu, Aristo'cu Eflatuncu Nuh nazariyeleri. Bunlar daha sonraki Abbasiler döneminde yapılan tecrübeler e, arasında yer alıyor. Özellikle burada Müslümanların ruh anlayışının, insan anlayışının şekillenmesini etki eden Aristo'nun De Anima kitabı. Yani Firruh diye bu tecrübe e, Arapçaya. Ben Arapçasından daha çok onları e, tetikledi. Şimdi felsefe ontoloji olunca çünkü felsefe filosofya yani bir hikmet sevgisi konusu varlık. Ontoloji, dolayısıyla felsefe her şeye ontolojik bir gözle bakıyor, yani varlık, varlığın başlangıcı nedir, sonu nedir? İşte Kur'an ontolojik bir dil kullanmıyor, çünkü Kur'an'ın amacı ontoloji yapmak değil, bu Kur'an'ın daha genel amaçlarıyla da alakalı. Kur'an bilim, bilim yapmak da istemiyor, yani Kur'an'da ben bugün bilimsel tefsir tartışmaları var, Kur'an'dan bilim çıkarılmaz, yani çünkü Kur'an bilimi, birazdan anlatacağım, Adem'in yaratışından itibaren bilimi üretmek insanın hilafet görevinin bir parçası olarak görüyor. Onun için Kur'an bana göre hiçbir ayette insanlara bilimsel nazariyeler üretecek bir ipucu veya bir anlam veya bir bakış açısı sunmuyor. Çünkü Kur'an'ın hedefi bu değil. Kur'an'ın temel hedefi sosyal yapıyı düzenlemek. Ya, sosyoloji yapıyor. Bilimsel alanında bir sosyoloji değil. O günkü insanların algıları, bilgileri, dünya görüşleri, din anlayışları, Kur'an'ın bu hitap tarzına bütünüyle etki ediyor. Şimdi Kur'an'daki insana hitap eden, insanı anlatan, insana delalet eden bazı sözcükler var. Bu sözcükleri tahalli ettiğimiz zaman aslında Kur'an'ın insan anlayışını da daha doğru bir merkeze o tutacağız. Şimdi Kur'an'da Adem sözcüğü Beni Adem Beşer el insu Vel-Cinnu Bunlar hepsi aslında insan anlamında kullanılıyor. Hepsinin nüansları var. Aslında. Adem Birazdan daha detaylı üzerinden duracağım. Bana göre Kur'an'daki anlatımlardan hareket ederek ben ilk insan olduğunu düşünmüyorum, Adem Aleyhisselam'ın, Kur'an'daki anlatımlardan hareketle. Kur'an'da Adem, aslında sorumluluk verilmiş ilk insan, yani sorumluluğun başlangıcı, mükellefiyetin başlangıcı olarak anlatılıyor. Adem kısasını anlattığımız zaman, orada bunun Kur'an metninden hareketle nasıl ortaya koyduğumuzu göreceğiz. Çünkü Kur'an'da Adem anlatılırken aslında Bizim geleneksel kabullerimize göre ilk insanın yaratışı veya onunla ilgili özellikler anlatılmıyor. İnsanın özellikleri anlatılıyor. O zaman Adem'le ilgili anlatımları bir bireyin bireyin özellikleri, bireyle ilgili anlatımlar olarak kabul etmek yerine Adem'i okuduğumuz zaman insan hakkında bahsediyor şeklinde insanın genel özelliklerinden bahsettiğini göreceğiz. Beni Adem olunca bu sefer Adem'den ortaya çıkan, Adem'den türeyen yani varlığı Adem'e dayanan insandan bahsediyorsun. Bir canlı varlıktan bahsediyorsun. Ve beşer sözcüğü Kur'an'da insan için kullanılıyor. Beşer. Beşer aslında deri demek. Fakat beşer sözcüğü Kur'an'da kullanıldığı zaman biyolojik bir varlığa gönderme yapıyor. Bakın beşer sözcüğünü kullanımları tarih ederseniz genelde biyolojik bir varlık anlaşılıyor. Yani yiyen, içen, biyolojik varlığını devam ettirmek ettiren bir varlık olduğunu görürsünüz. Burada şimdi ins, ins ve cins kavramına geçelim. ins ve cin kavramı tabi bu kavrama benim yüklediğim anlam farklı. ben ins ve cin kavramını tanıdığınız, tanımadığınız, bildiğiniz, bilmediğiniz şeklinde tercüme ediyorum Kuran'da. Bunu Buna ait gerekçeleri sunabilirim. Yani cin ve ins cin genelde sözlük olarak görünmeyen, tanınmayan, bilinmeyen anlamlarında kullanılır. İns ise bakın insan demiyor. El can ve nas demiyor. El insu vel cin diyor. Burada hep insanların bildikleri, bilmedikleri. Yani ins insanların bildikleri, yakınlık kurdukları, ünsiyet kurdukları, birlikte oldukları, tanıdıkları insan türlerine işaret ediyor. Cins cin de İnsanların duyu organlarıyla idrak edemedikleri, değişik bölgelerde yaşayan, değişik coğrafyalarda yaşayan yine insana vurgu yapıyor. Bunlar daha sonra sorular olsa bunu açarım çünkü bu doğrudan konumuzla alakalı değil ama e, Kur'an'da insana hitap eden sözcüklerden bir tanesidir. El-insu vel Bir diğeri de insan, son evrede. İnsan, bu sefer birlikte yaşama kültürlüğü, Birlikte yaşama anlayışını geliştirmiş, davranışını geliştirmiş, birlikte yaşayan varlıklara yani ünsiyet ortaya koymuş, yakınlaşmış. Yani tamamen sosyolojik bir e, olguya işaret ediyor. Şimdi eğer Kur'an'daki insanı anlayacaksak en azından, bu sefer Adem Adem sözcüğünü, beni Adem beşer, işte el insan veya el insu vel cinnu, bütün bu sözcükleri bu yapının içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Sadece insan olarak değil. Şimdi burada biz Kur'an'da bu sözcüklerden hareketle insan nasıl anlatılıyor? Her şeyden önce Kur'an'da dualizm var mı? Şimdi diyoruz ya bugün insan yani insandan mı bahsedeceğiz yoksa ruh ve beden birleşimi olan bir insandan mı bahsedeceğiz? Veya ruhun kullandığı bir bedeni olan bir insandan mı bahsedeceğiz? Bu sefer insanın bütün kimliğinin taşıyıcısı, bilgilerin taşıyıcısı, inançların taşıyıcısı ruh mudur? Yoksa bütün bunlar hepsi insana mı aittir? Yani bizim duygularımız, tecrübelerimiz, eylemlerimiz, bütün bunların hepsinin taşıyıcısı ruh mudur? Beden sadece görünen bir alet midir? Geleneksel kabul vere göre öyledir. Yoksa biz bütün bunları hepsini insana mı yükleyeceğiz? Çünkü insan deyince, insanın kognitif dediğimiz yani biliş zihin dünyasını kastediyoruz. O zaman insanda bir biliş vardır. Yani bütün e, Kur'an'da kalp, sadır, fuat, lüp sözcükleriyle geçen aslında ne bu kalptir, ne bu sadırdır, ne lüb elbap diye yani akıl daha ince düşünce Bütün ...bana göre insanın düşünce sistemine bunlar hepsi vurgu yapıyor. İster sadr olsun ister e, lüp desin ister... ister. ...çünkü sadr sözcük olarak insanın bu göğüs ön kısmı anlamına gelir. Ön demektir aslında kelime olanak. E, mastar da oradan gelir çünkü mastar bütün sözcüklerin kaynağı Yani hepsinin kendisinden türediği şey. Ama sadr... ...insandaki aslında düşünce sistemi. Bunlar aslında nüanslar var. Belki onlara gireriz girmeyiz. Kalp niye kullanıyor Kur'an? niye lüb elbap sözcüğünü, niye fuat sözcüğünü kullanıyor? O zaman insanın bir düşünce yönü var. Yani biz düşünüyoruz. Şimdi filozoflar da insanı tanımlarken diyor ki, El insanı hayvanu natık. Düşünen bir hayvan. O zaman bu düşünceyle ilgili Kur'an'ın anlatımları ve düşüncenin bir organa nispeti. Yani Kur'an'da bir organ düşünür. Kalp düşünür, fuat düşünür, lüb düşünür veya sadır düşünür. Ama düşünen bir organa işaret ediyor. Şimdi kalbi buraya biz e, kan dolaşımı yapan organımız mıdır? Şimdi, günkü kullandığımız anlamda böyledir ama Kur'an'daki hiçbir yerde kalp kan dolaşımını yapan organımız anlamında Kur'an'da kullanılmıyor. O zaman insanın bir yönü düşünce yönü insan düşünen bir varlık ikinci yönü duygulanım yönü insan duygulanıyor seviniyor, üzülüyor, heyecanlanıyor kederleniyor. O zaman insanda duygular var. Şimdi cognition, emotion. Üçüncüsü de action diyelim, fiiller. Şimdi bütün bunlar bize, zihindekiler, duygular bizi eyleme götürüyor. Şimdi insan deyince bütün bunları içine alacak bir varlığı, yani bu özellikleri kendisinde olan bir varlığı tanımlamış oluyoruz. Şimdi buradan, peki bu insan nedir? Yani hem duygulanma, düşünme ve eylem yapma özellikleri olan bu insan nedir? Bu ontolojik yapısı nedir? Burada bir sefer ruh ve beden dediğimiz iki kavram devreye giriyor. Ruh ve beden kavramlarını aslında hem cinsin yani türün yaratılışı bağlamında ele alabiliriz. Adem'in yaratılışı. Hem de bireylerin yaratılışı bağlamında bunları ele alabiliriz. Şimdi önce türün yani Adem'in Yaratılışı bağlamında Kur'an'da ruh üfleme algısı ve Adem'in bedensel yapısı yani topraktan başlayarak çamur olan tın ve arkasından tınun lazib yani yapışkan bir çamur. Arkasından salsal yani balçıklaşmış bir çamur. Ve salsal min hemeyin mesnun ve son evrede salsalun kel evresi var. Ve ondan sonra Allah diyor ki, kendi ruhumdan üfledim. وَنَفَقْتُ ف۪ي مِنْ رُوحِ Kendi ruhumdan ona üfledim. Genelde bizim müfessirler, Adem'in yaratılışını bu iki evresini temel alırlar. Bunların birinci evresine tesviye evresi derler. Seva kelimesini türeterek, yani bedensel yapısının olgunlaştırılması, elde edilmesi. İkinci evresine de ruh, ruh üfleme evresi derler. Bu anlayışa göre, Kur'an'daki bu anlatımlar, yani Adem'in e, insan türünün başlangıcı olarak kabul edilince, insan türünün başlangıcı olarak Adem kabul edilince, Adem'in yaratılışında madem ki ruh üfleme evresi vardır, aynı şekilde bireyin ana rahmindeki oluşum evrelerinde de bu ruh üflemesinde nefhul ruh evresi ayrılıyor. Her şeyden önce Kur'an, Adem'in yaratılışının gerçek mahiyetini anlatıyor mu? yani ruhu veya tesviyeyi anlayabilmek için Kur'an acaba Adem'in yaratılışının gerçek mahiyetini anlatıyor mu yoksa bunu bizim idrakimize, kavrayışımıza yaklaştırmak için bizim bildiğimiz bazı nesnelere mi kullanıyor? Ben bunu genelde bir heykel tıraşın heykel yapmasıyla ilişkendiriyorum. Şimdi toprak yani turap İçerisine su katıldıktan sonra yoğrulunca suyla karışınca tın oluyor. Çamur oluyor. Bu sefer çamur onu yoğurduğunuz zaman yapışkan hale geliyor. Tunin lazı, yani yapışkan çamur. Ve yoğurmaya devam ettikten sonra salsala dönüşüyor bu sefer balçığa dönüşüyor. Ve balçığı güneşte kurumaya koyduğunuz zaman o balçık hemen mesnul oluyor kuruyor güneşte. Güneşte kurtulmasının amacı şudur, insan zihnindeki tasavvuru onun üzerinde gerçekleştirebilmektir asıl amaç. Ve kel oluyor artık, bu sefer kiremit gibi kızarmış bir hale geliyor. Aslında Kur'an'da anlatılan, çünkü nefhur ruh evresi ruh üflemesi evresi bununla ilişkilidir. Bana göre Kur'an'da Adem'le ilgili anlatılan bu evre, topraktan heykel yapan topraktan heykel yapan bir insanın heykel yapması anlatılıyor çünkü o dönemde heykelcilik biliniyordu heykel yapan bir insan da aslında toprağı alıyor ona su katırıyor onu yoğuştu, yoğuruyor bu sefer güneşte kurutuyor ve onu kazıyarak zihnindeki tasavvuru tasviri onun üzerinde gerçekleştiriyor arkasında nefhul ruh evresi geliyor çünkü nefhür ayrı bir evre olarak zikredince burada bir anlam katıyor aslında. İster türün yaratış bağlamında olsun isterse bireyin yaratış bağlamında olsun. Bana göre ikisini de şimdi anlatacağım nefhür ruh evresinin özelliklerini. Şimdi insanlar heykel yapma sanatını çok erken dönemlerden itibaren Mısır'a bir sürü heykel tıraşlar, heykeller yaptılar. İnsan heykel yapmayı çok erken öğrendi. Ve insanoğlu heykeli bir sanat için baş yapmadı. Yani bir sanat olsun diye heykelcilik başlamadı. Heykel yapan insanlar aslında kendi ilahlarını yapıyorlardı. Yani heykelcilik sanatı, ilahların tapınılacak olan varlıkları somut, somutlaştırmak üzere yapılmıştır. Yani herkes toprağa evreler veriyor, daha sonra toprağı oyuyor, kendi zihnindeki tanrı tasavvurunu somutlaştırıyor. Şimdi Kur'an'da insanların bildiği heykel yapmak için toprağa verdikleri evreleri aslında Adem'in yaratılışı bağlamında anlatıyor. Arkasında nefh ruh evresi geliyor. Burada o zihindekinin verildiği, yapıldığı o topraktan üretilmiş madde canlılık kazanan bir varlık olarak tanımlanıyor. Yani biz onun bedenli tesviye ettik, bedenli inşa ettik. Ama Allah'ın yarattığı beden bu sefer canlı. O bir organizma, canlı bir beden. Şimdi onlar putları yapıyorlardı. Putlar cansızdı. Putlar bilmezdi, fiil yoktu. Biraz önce saydığım hem zihin, hem duygu, hem eylem bunlardan yoksundu. Allah'ın yarattığı bu sefer insan bunları yerine getiren bir varlık. Yani insan ilk dönemden itibaren kendi tanrılarını yaratıyor. Onunla ilgili toprağa verdikleri evreleri biliyorlar insan. Bu sefer de Allah da insanın yaratılışını, tür olarak yaratılışını anlatırken insanın bildiği o orgudan hareket ederek kendi yaratmasının yüceliğinden bahsediyor. Yani sizin yaptığınız tanrılar diyor, görmüyor, işitmiyor, bilmiyor, hissetmiyor. Benim yarattığım insan görüyor, düşünüyor, duygulanıyor, düşünce geliştiriyor. O zaman Kur'an'daki... Adem'le ilgili anlatımları dikkate aldığımız zaman, burada hakikat veya mecaz bağlamında düşünürsek, yani gerçek anlatımlar mıdır? Adem'in yaratılışının nasıllığına ait gerçek anlatımlar mıdır? Yoksa mecazi anlatımlar mıdır? Bana göre Kur'an'da Adem'le ilgili gerçek hiçbir anlatım yoktur. Yani bütün anlatımlar aslında bir mecaz örgüsü içerisinde Kur'an'da yer alıyor. nefhur ruh evresi, yani ruh üfleme evresi, Kur'an'da bu sözcüğün iki bağlamda kullanımını görüyoruz. Bunlardan birincisi nefh kelimesi, üfleme kelimesi. Birisi surla ilgili kullanılır. وَنُفِقَ فِي suri, Ayetlerinde olduğu gibi. Diğeri de ruhla ilişkili kullanılır. وَنُفِقَ فِي suri, Sura üfleme anlatımları Kur'an'da bir melekle ilişkili olarak kullanılmaz. Bir görevliyle ilişkili olarak kullanılmaz. Doğrudan meçhul olarak kullanılır. Sura üflenildiği zaman. Ama ruh üfleme hep mebnisliğe de yani. Ruha üflediğim zaman. Meçhul bir fail değil. Var olan bir failden bahsediyor. Ben nefkin anlaşılması için o sura üflemeyi açıklamak gerekiyor. Sur aslında Yahudilerin insanları toplanmaya çağırmak için... Keçi boynuzundan ürettikleri bir aletin ismidir, sur. Ona üfledikleri zaman ses çıkarırdı. Dolayısıyla insanlar bir araya gelirlerdi, toplanırlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sur, yani sura üflenilmesi anlatımlarını tahallil ettiğiniz zaman, bunların ölümden sonra toplanma mahşer bir haşırla ilgili olduklarını görürsünüz. Yani bir araya toplanma ile ilgili olduklarını görürsünüz. Tabi bizim kültürümüzde İsrafil işte bir melek olarak tasavvur ediliyor ve buna üfleyeceği daha sonra da kıyametin kopacağı ve Kur'an'da bu iki üflemeden bahsediliyor. Ben sura üfleme gerçek anlamda insanları bir amaç için toplanmaya davet eden davet ediyorsa aslında Kur'an'daki kullanımları itibariyle bu sefer mecazi alana kay kayıyor. Allah emir verdiği zaman. Bakın. Günlük hayatta yani insanların algısında, olgusundaki anlamı toplanma için bir ses çıkaran bir aletle insanları bir araya toplamaktır. Ama Kur'an'daki kullanımları itibarıyla insanların bir amaç için toplanmasıdır. Dolayısıyla Allah emir verdiği zaman diye bunları tercüme ediyorum. Allah emir Ama verdiği zaman. Şöyle, e, yani sura üflenme Kur'an'da anlatılıyor değil mi şey? çok ayette geçiyor. Bunun siz lafsını değil de mana olarak böyle olacağını düşünüyorsunuz. Şimdi Aynen. bak şimdi oraya geleceğim. Şimdi lafız ha. olarak sura üfleme. Sura üflemenin olgusal karşılığı şudur. Yani keçi boynuzundan ürettiğiniz aleti, ses çıkaran aleti alırsınız. Ağzınızda nefesinizi, nefesinizle bir ses çıkarır. Ama Hı -hı. onunla insanlar bir araya toplanır. Yani o sura üflenildiği zaman insandaki oluşturduğu eylem insanların bir amaç için bir araya toplanmasıdır. Hı -hı. İkinci kullanı şekli ruha ruh üfleme. Şimdi bu sefer meçul değil. Wa nafaktu ben üfledim bu sefer. Veya İsa Peygamberle ilgili Kuranda anlatımlar var. Diyor ki çamurdan kuş formunda heyeti tayir kuş formunda bir varlık yap. Ona üfle ruhundan üfle. O bir kuş olacak. Şimdi acaba nefsu ruhun sözcük olarak tıpkı nefsu sur ve nufuk fi sure olduğu gibi, ontolojik yani yaratılmış, bedeni yaratılmış bir Adem'e ruhun üflenmesi midir? Dışarıdan var olan, dışarıda yaratılmış bir maddenin üflenilmesi midir? Yoksa, tıpkı nefhus surda olduğu gibi, o varlığın canlılık hali midir? Canlanmış hali midir? Nefhus sur toplanmayı ifade ediyorsa, ki öyledir Kur'an'daki anlatımları, bu sefer ruh ruh üfleme, Karşıdakine can vermektir, bu da bir emirdir. O zaman ruh üflenilmesi olgusu Kur'an'da hem insan türünün başlangıçtaki yaratılışı bağlamında olsun, hem de bireyin yani embriyonun evreleri aşamasında olsun, hiçbir yerde yaratılmış olan yani bedenden önce yaratılmış olan bir ruhun o bedenle ilişki kurması anlamında Kur'an'da hiçbir yerde kullanılmıyor. Ve her yerde bir şeyin canlılığını ifade etme anlamında, yani canlılık için emir verme anlamında kullanılıyor. O zaman şimdi insan anlarken ruh-beden tartışmalarını yapıyoruz. Kur'an'ın insanın ilk yaratılışını açıklama gibi bir hedefi olmadığı gibi, embriyonun ana rahmindeki oluşumlarını açıklarken de Kur'an'ın embriyoloji yapma diye bir hedefte yoktur. Genelde Kur'an insanın yaratışından bahsederken nutfe erbesinden alaka, muduga başka ayetlerde genelde bu üç evre bütün anlatımlarda da ortaktır. Onun dışındaki anlatımlarda e, kemiklere et giydirilmesi vurgusundan bahseder. Fakat Kur'an insanın yaratılışını anlatırken bir araç olarak anlatır. Amaç olarak anlatmaz. O araç da ölümden sonrasını açıklamaktır. Yani el-bağsü ba'del mevt. Ölümden sonra insanları yarat, nasıl yaratılacak? Kur'an diyor ki ilk defa sizi yaratan, ilk defa yarattığımız gibi. Ve Kur'an'da e, buradan hareketle şunu söylüyoruz diyoruz ki Kur'an insanın ana rahmindeki yaratılışını açıklama amacında değil. ve alaka muduga yani embriyonun döllenmiş yumurtanın e, bedensel gelişimi ve ardından ruh üflenmesi e, evresi Şimdi burada da embriyo oluşuyor oluşuyor, ana rahminde ve artık bağımsız bir birey olma yolunda yani artık organları oluşmuş bir varlık kendisine hitap edilen, varlık olarak dikkate alınan bir konuma geldiğinde artık ona ruh üflenmesi e, olgusu diyoruz. O zaman ister insan türünün başlangıcı olsun yani Adem'le ilişkendirsek ki bana göre Adem ilk insan değil onu açıklayacağım isterse bireyin ana rahmindeki yaratılış evrelerinde olsun ruh üfleme olgusu bizim sonraki dönem kelamcılarında var olduğu gibi yani ister cisim isterse cevher şimdi burada iki yaklaşım var da gerekçelerini söyleyeceğim çünkü kelamcılar büyük bir kısmı Gazali dışındakiler ve bazı eserlerinde Fahrettin Razi dışındakiler ruhu bir cisim olarak telakki ettiler cismin latif dediler yani yoğunluklu olmayan, gözle görünmeyen bir cisim olarak telakki ettiler. Gazali, felsefenin etkisinde kalarak onu bir cevher, e, mücerred dediği, yani soyut bir cevher, maddeyle ilişkisi olmayan bir cevher olarak telakki etti. Şimdi bunlar hepsinde felsefenin etkileri var, e, oraya geleceğim. O zaman bu anlattıklarımı şu şekilde özetleyebilirim. Ne insan türünün yaratılması anlamda Adem'de, ne de bireyin yaratılışı anlamında ruh üfleme olgusu, daha önceden yaratılmış olan bir varlığın bedenle ilişkilendirilmesi veya bedenin içine yerleştirilmesi anlamında Kur'an'da hiçbir ayette kullanılmaz. Çünkü Kur'an'da ruh sözcüğü hiçbir ayette günümüzdeki anlamında da kullanılmaz veya nefs sözcüğü. Nefs sözcüğü Kur'an'da, bakın nefesten geliyor aslında nefs. Bütün ayetlerde birey anlamında kullanır, şahıs kişi anlamında kullanılır. "Ve nefsin ve ma sawwaha fe ve taqwa." Kişiye ve yaptıklarına andolsun ki kişide kötülük yapma da iyilik yapma potansiyeli verilmiştir. "Ve la taqtulun nefselleti nefsi öldürmeyin." Nefs insandaki bir parça değil, insanın kendisi. Yani Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin diyor. İlla bil hak, ancak hak olarak. Yani öldürülmeyi e, hak eden bir fiili varsa, yani haksız yere bir insanı öldürmüş vesaire onlar hariç diyor, bir nefsi kişiyi öldürmeyin. Bir de nefs sözcüğünün buradan hareketle bir şeyin kendisi anlamında dönüşlü zamir dediğimiz, zamir olarak kullanılması söz konusudur. Enfus şeklinde, yani çoğul olarak kullandığı zaman ee, bir şeyin kendisine işaret eder. Yani bir şahıs anlamında Kur'an'da nefs sözcüğü kullanılır. Kişinin kendisi anlamında kullanılır. Bir de zamir olarak bir şeyin kendisine dönmesi anlamında kullanılır. Mesela bu dönüşlü zamir hakkında olarak kullanımı Hem insan için söz konusudur hem Allah için söz konusudur. İsa peygamber Allah'a diyor ki ben kendi nefsinde olanı bilirim, ma nefsi Fakat diyor senin nefsinde olanı bilmem. Yani kendinde olanı bilmem. Oradaki Allah'ın çünkü bu kavramlar bize ait kavramlar. Yani Allah'ın zatı, bedeni gibi kavramlar Allah için tasavvur edilemeyeceği için tamamen zamir anlamında kullanılması söz konusudur. Şimdi nefis kelimesi aslında ilk anlamı teneffüsten geliyor. Yani sol, soluk alıp verme, teneffüs etme de oradan geliyor. Yani insanın bireyin varlığını devam ettirmesi için havaya olan ihtiyacından geliyor. Peki ruh sözcüğü Kuranda insan ruhu anlamında kullanılıyor mu? Yani ilk dönem Müslümanların tasavvurunu oluşturan şey Kurandı. O zaman Kuran bize onlara haber veriyor. Yani muhatap ilk muhatapların anlayışı Kurandı. Kuranda hiçbir ayette ruh sözcüğü insan ruhu anlamında kullanılmamıştır. Hiçbir ayette insan ruhu anlamında kullanılmamıştır. En çok burada Yesalunake anirruh kulirruh min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila ayetinde insan ruhu ile ilgili bu ayeti kullanıyorlar. Şimdi bu ayetteki ruh sözcüğü insan ruhu mudur? Başka bir şeyden mi bahsediyor? Bunun üzerinde duralım. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim Hz. Peygambere sorulan sorulara canlı, dinamik olarak cevap veriyor. Ve Kur'an'da yeseluneke ve yeseluke sana soruyorlar yes teftinuneke senden fetva istiyorlar tarzında Allah onlara cevap verirken onların sorularını da bize aktarıyor. Aslında bu önemlidir. Yani doğrudan cevap vermiyor. Bu cevabın bir soru üzerine nazil olduğunu, bu anlamın bir soru üzerine indirildiğini de Kur'an bize haber veriyor. Buradan o insanların psikolojisini, amaçlarını, hedeflerini çözümleyebiliyoruz. Yani o ifade olmazsa belki doğrudan vahiy olarak anlayacağız. insan faktöründen arındıracağız. Ama bu ifadeyle de Kur'an bize e, aktarınca yani sana soruyorlar diyoruz ki bu, bu insanların demek ki bu tür anlamlandırma, öğrenme arzuları, hedefleri de vardır. İlk muhatapların tavırlarını da ortaya koyuyoruz. Şimdi gelmiş Hazreti Peygamber'e soru soruyorlar. Yes, Erme'deki ann-ruh, sana ruhu soruyorlar. Esbab-ı nüzul ile ilgili anlatımları ben pek fazla dikkate almam. Nedeni şudur. Bu tür anlatımlar, esbab-ı nüzul yani sebepleri ile ilgili, ayetlerin nüzul sebepleriyle ile ilgili anlatımlarda, genelde ayetlerin anlamlarının belli alanlara yönlendirilmiş olduğunu görürüz. Şimdi bir hadisler yönlendiriyor ayetlerin anlamlarını. Hadis formunda ortaya çıkan anlamlar. Bir de Esbab-ı Nuzul. Yani diyor ki bu olay şunun üzerine nazil olmuştur. Dolayısıyla bizi ayeti anlamlandırırken aslında bir alana çekmek istiyor bunlar. Bu Esbab-ı Nuzul e, rivayetleri. Onun için bunları dikkate alırsak eğer, Esbab-ı Nuzul ile ilgili dikkate alınması gerektiğini söylüyorum ama gerekçesi açıklayacağım. Dikkate alırsak, müşrikler gelir o peygamberimize üç konuda soru soruyorlar. Birincisi zülkarneyn, ashabul kehf, geride ruh. Hazreti Peygamber diyor ki size yarın cevap vereyim. Bunları ayetten çıkarıyoruz yani. Bunlar sadece hadislerden esbab-ı rivayetlerinden ortaya çıkan şeyler değil. Ve bunun ardından vahiyin kesilmesi fetret devri. Yani e, bir süre Hazreti Peygamber'e vahiy indirilmiyor. Bu rivayetlere göre ilk inen ayette bir şeye yarın ''İnşallah'' deme, ''İnni fâilun zâlike e, gaden'' ''Yarın bir şey yapacağım'' deme, ''Allah dilerse'' de. Ayeti ilk defa nazırılıyor bu anlatımdan sonra. Şimdi insanlar gelmişler, ruhu sormuşlar, bu rivayetlere dikkat edersin. Peki sordukları ruh acaba insanın dualist bakış açılarına göre, insanın bedenden ayrı olan veya bedenin içinde olan veya dışında olan ruhunu mu sordular, ruhun mahiyetini mi sordular, yoksa başka bir şey mi sordular? Kur'an'da anlam çıkarmanın, yorumlamanın iki temel kriteri varsa sözcüklerle ilişki olarak onlardan bir tanesi bağlam bütünlüğüdür. Diğeri de Kur'an bütünlüğüdür. Bağlam bütünlüğünü eskiden siyak-sibak yani öncesi sonrası diye ifade ediyorlardı. O zaman o ayetin Kur'an'da bulunduğu bağlam ayeti anlamamıza yardımcı olur. Kur'an bütünlüğü de o sözcüklerin o anlamın Kur'an'ın diğer ayetlerinde kullanılışını dikkate alarak anlamlandırmaktır. İsra suresindeki, İsra 85'teki, yani Yes عَنُ Anurruh ayetinin öncesine baktığınız zaman Kur'an'dan bahsediyor. Hatta burada Kur'an-ı Kerim aradım, onlar dedim buradan tek tek hangi ayette neler anlatılıyor. Ve bu ayetin sonrasında da Kur'an'dan bahsediyor, Kur'an'ın özelliklerinden bahsediyor. Şimdi eğer siyak ve sibakı dikkate aldığınız zaman yani bu ayetin bulunduğu bağlamı dikkate aldığınız zaman bu ayette insanın yapısıyla ilgili herhangi bir anlatım olmadığını görüyoruz. <gülüyor> Mesela ta 81. ayete gelirseniz ve kul ca'a'l hakku ve zaqa'l batil innel batila buradan başlıyor ve iza en'am 'ala'l insani a'rada ve na bij janibihi ve iza massahu'ş şerr kana ya'usa kul ayetleri sadece başkısından okuyorum. Bütün bunlardan hepsi aslında hakkın gelmesi veza zaqa'l batil batılın ortadan kalkması Kur'an'la ilişkilidir. وَالنَّزُّلُ Kuran'ın الْقُرْعَنِ Şifa Kur'an'ı biz toplumsal olaylara bir çözüm olarak üretiyoruz. Burada şifa kelimesini özellikle böyle anlamlandırıyorum. Çünkü Kur'an'ın e, hastalıklara e, tedavi amacında okunması bizim toplumumuzda son derece yaygın. Bu tür ayetlere dayandırıyorlar. Bunlar tabi daha e, şeyimiz alakalı değil. Ama e, Kur'an'dan bahsediyor. Kur'an'ın amacının davranış bozukluklarını tedavi etme amacı olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'ın indirilmesini müminlerde veya kafirlerde ortaya çıkardığı psikolojik hallerden bahsediyor. Ve insanın kendi yapısına göre, yani <gül> her insan kendi yapısı doğrultusunda, yani şakile insanın bütün var olan özelliklerini ifade eder. Yani insan nasıl yetişmiş, hangi ortamda yetişmiş, hangi düşünceler yetişmiş? Bütün bunlar diyor Allah insan bunlara göre e, fiil yapar. Ve ardından diyor ki yes elneke annir ruh. Bunlar ruhu soruyorlar. Sonraki ayette velen şiknelenez haben de billazi ohayna ileyke. Eğer isteseydik sana vahyettiğimizi giderirdik. Yine burada e, Kur'an'dan bahsediyor. İlle rahmeten bir rabbike. Sonraki ayet hep kısımlarını okuyorum. Kulli iniş tematı, insüverc'in nügalleni etüb müsli hazel Kur'an, bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için ins ve cin kavramına daha önce bir anlam vermiştim. Tanıdığınız tanımadığınız insanlar bir araya gelseler, bunu genelde insanlar ve cinler diye tercüm ediyor, doğru bir tercüm olduğunu düşünüyorum. Yani tanıdığınız tanımadığınız bütün insanlar bir araya gelseler, onun benzerini meydana getiremezler. Buradan bahsediyor ve ardından velakat sırrafna lil insan fi min kulli biz bu Kur'an'da her türlü misali örneği açıklamışızdır ve hemen ardından müşriklerin o dönemde Hazreti Peygamberden mucize istekleri var, Kuran onlardan bahsediyor ve en sonunda ee, Allah'ın bu mucizeleri niye ve bütün bu ayetlerin aslında bu pasaj, Kul subhane rabbi hel kuntu illa beser rasul. Yani mucizelersettikten sonra bu ayet geliyor de ki onlara ben beşer bir resulden başka bir şey miyim? Şimdi bu bağlamın içerisinde insan ruhunun yani bu ayetin insan ruhuyla ilişkili olması düşünülemez. Yani bütün bağlam Kur'an'ın bu anlatımları hep Kur'anla alakalı, Kur'an'ın özellikleri alakalı, Kur'an'ın meydan okumasıyla alakalı. Yeselunake anir ruh. Geliyorlar Hz. Peygamber'e vahyi soruyorlar. Vahyin Peygamber'e geliş mahiyetini idrak etmeye çalışıyorlar, diyorlar ki bu vahiy senin zihni nasıl geliyor? Çünkü vahiyin, peygamberin bedeninde ilk oluştuğu yer zihindir, kalptir yani sadırdır Diyorlar ki bu vahiy senin zihninde nasıl oluşuyor? Bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Kul de ki, ruh ruh min rabbi emri, benim fiilim değil, Rabbimin işi, yani Rabbimin fiili. Dolayısıyla benim fiilim olmadığı için ben açıklayamıyorum. Yani ben ruhu, vahyin benim zihnime nasıl oluştuğunu, zihnimde nasıl varlık bulduğu benim fiilim olmadığı için mahiyetini bilmiyorum, açıklayamıyorum. Tabi burada min emr rabbi, emirle ilişkisi var. Yani ruhun... Bu da, bu da şöyle bir şey yapalım yani konu dağılmasın. Sadece ruh üzerinde bir tartışma açalım olur mu? Çünkü cinlere, <gülüyor> ailemden üzerine hiç şey yapmayalım. Olmaz. Şimdi Adem üzerinde elmin temelden şuydu. Yani şey, e, ruh üfleme bağlamında ruh üfleme bağlamında Adem'le ilişkilendiriliyor. Ulaştan demiyorum. Yani bir meseleyi türlü çalıştay oldu şimdi konuyu anlamak lazım. Anlamadan bir şey bir konferans falan şeklinde değil. Yani bir tane bir, bir mesele siz ruh olayını konuşmaların sonu <gülüyor> sonra yani öyle bir teklifte işte, şey yaptım. Ben onu şey dün yapacağım. Diyorsun, hocam. güzel sorular. <gülüyor> yani şimdi bu, oraya girmemin e, Kur'an'da şimdi insan sözcüğü, beşer sözcüğü yani cin de bu şeyimizin alakalı değil. Yani onlar ayrı bir şey yani bunlarla ilgili çok sayıda konuşabiliriz. Onlar ayrı bir şey yani metafizik varlıklar üzerinde melek, cin. Ama hangi sözcükler Kur'an'da insanı tanımlıyor? Dolayısıyla biz sadece insan sözcüğünden hak edersek doğruyu yakalayamayız. Yani beşerin atfettiği insana ait özellikler nelerdir? Adem, beni Adem, bu özellikleri nelerdir? Şimdi, Şimdi hocam, burada, şey, affedersiniz, e, şu ayetle ilgili şeyi bitireyim. Hayır, şunu e, hocamız şöyle, e, çünkü bayağı bir konu var ya, çünkü onlara da geleceğiz. Ruh ve şey yaparız. E, Şimdi bu ayet temel noktadan bir tanesi. Yani yeselunaki ani ruh ayeti, demek ki bağlam, Kur'an bağlama açısından, Kur'an'da insan ruhundan bahsetmiyor. Peki Kur'an'ın bütünlüğünde ruh sözcüğünü talih ettiğiniz zaman, acaba ruh insan ruhu anlamında kullanılıyor mu? Kur'an'da ruh sözcüğü, genelde vahyin kendisi... Vahyin indiren melek, bakın vahiyin kendisi vahiy indiren melek bağlamlarında kullanılır. Onun için ruhul kudüs yani kutsal ruh vahiy ile ilişkilidir. Kur'an'ın kendisini biz emrimizden sana bir ruh vahiy ettik ayetlerinde Kur'an'ın kendisi ruh olarak tanımlanır. Demek ki Kur'an'daki ruh vahiy veya vahyin somutlaşmış biçim olarak Kur'an, Tevrat, İncil gibi kutsal metinler hepsi ruh olarak isimlendirilir. Şimdi insanla ilgili bakışlar, mesela Eş'ari'nin Makalatul İslamiyyin ve İhtilaful Musallin adlı kitabını aldığımız zaman orada eski, önceki alimlerin görüşlerini bize naklediyor. İnsanı tanımlarken genelde ilk dönemde ortaya çıkan görüşler, el insan, el heykel el mahsus yani duyumsanan bir beden olarak tanımlanıyor yani ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak tanımlanmıyor. Şimdi felsefenin etkisi burada oldu. Felsefe, İslam dünyasına girdikten sonra, bu sefer sosyolojik olan, yani Kur'an'da dedik ki, ontolojik bir dili yok, sosyolojik bir dili var. Bu sefer ontolojiyi, Müslümanlar ontoloji üzerine düşünmeye başladılar, varlık üzerine düşünmeye başladılar. Peki insan nedir? Bu sefer insan, duyumsanan bir heykel yani bir beden olmanın ötesinde, sonraki dönemlerde ruh ve bedenden oluşan bir varlığa dönüştü. Peki ruh ve bedenden oluşan yani bir dualist bir varlıksa, iki şeyden oluşan bir varlık ise o zaman ruh ve beden bunların varlıklarının başlangıcı nedir? Ne zaman var oldular? Sonu nedir? Şimdi bu tartışmalar bu sefer gündeme geldi. Genelde bizde misak ayetiyle ilişki olarak yani Allah'a söz verme, Allah'la anlaşma yapma Araf suresindeki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدِمَ مِنْ زُّهُرِيمِ ayetinden hareketle قَالُوا bela. bela yani evet. olayı aslında ruhun başlangıcı ile ilgili bize bir ipucu veriyor. Şimdi ruhun bedenden ayrı olarak yaratıldığını söyleyenler bilmediğimiz bir zamanda ve zamanda insan ruhunun yaratıldığını söylediler ve buna ait de Kur'an'da قَالُوا bela anlatımını sundular. Ve günümüzde Dikkat derseniz, Ne zaman başladı bu? Bu düşünce mi? Hı hı, o şey arasında. Bu genelde gazlar da var. Yani gazların ruhu bedenler ayrı gören bütün kelamcılar da var. Hatta mesela ruhlar bedenlerden 2000 yıl önce yaratılmıştı hadisini e, dile getirdiler. 2000 yıl önce olunca mesela bizim ruhumuz bedenimiz yerim 2000 2000 yılda bir doğan çocuğu düşünürseniz, ruhu ruhuta İsa döneminde. 2000 yıl önce. Şimdi bu hadisler bana göre hiçbir hakikati ifade etmiyor. Hakikati ifade etmediği kesin de yani ne zaman başladı? Ama bütün ben mesela kelamcıların hepsinin hadis kitaplarında, metinleri de görüyorum. Daha öncesine götürebiliriz çünkü hadis olarak var olduklarına göre bunları... Ama hadis metinlerinde var olması daha öncedir. Yani hadis olarak ortaya çıkması daha öncedir, yani 400 yüzyıldan öncedir. Şimdi Galibela bela anlatımı eğer hakikat olarak anlaşılırsa o zaman insan ruhunun bedenden önce yaratılması anlamına gelebilir. Ama kanaatimce orada yani misak ayetinde anlatılan şey şudur. İki gerekçe sunuyor kıyamette insanlar, azaptan kurtulmak için. Birisi diyorlar ki Biz galüb bela dediğimizden gafildik. İnne künnel gafilin. Allah diyor bunu niye böyle yaptık. Siz dersiniz ki kıyamet gününde, orada genelde bizim bizi bir la koyuyorlar. Elle tegulu Şeklinde bir lam olumsuzluk takısı koyuyorlar. Netice aynı Netice. çıkıyor. Şimdi insanlar azaptan kurtulmak için birinci gerekçeleri biz kendi potansiyelimizdeki Allah'ın varlığını birini kabul etme potansiyelimizin farkında değildik. Gafildik. İkinci gerekçe aba yani atalar dini olarak Kur'an'da başka yerlerde de anlatılan öncekleri bunun üzerine bulduk. Biz de onların yolunu takip ettik. Şimdi o ayette ruhların insan bedeninden önce yaratılması olgusu yerine var olan bir insanın Allah'ın varlığını, birliğini kabul etme potansiyeli olduğu eskilerin dini anlayışlarına karşı koyma, kendi din ina, kendi düşüncelerini, inançlarını inşa etme potansiyelinin olduğu anlatılıyor aslında orada. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن۪ي اَدْمَا min zuhurihim Sırtlarından aldı diyor. Bakın eğer min başlangıç bildirirse sırt olmadan onların alınması söz konusu olmaz. Yani alınma işinin olması için sıtların yaratılmasına ihtiyaç var. Anlamda, burada anlamda zürriyet. zürriyet de alınıyor, sadece değil. Burada sembolik bir anlatım var. Yani insanlar, onun için günümüzde ne zamandan beri Müslümansın sorusuna genelde işte, galü bela'dan beri Müslümanım, galü bela, yani dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin biz şahitlik ettik ve Kur'an'daki bu anlatıma göre biz şahitlik ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Aslında bu ruhların bedenlerden önce yaratıldığı anlamına gelmez. Çünkü burada, dünyaya gelen bir bireyin Dünyaya gelen bir ferdin, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etme potansiyeli ve kendisine atalar dininden anlatılan bu tür inançlara karşı koyma, kendi inançlarını inşa etme potansiyeli olduğu ve kıyamette de eğer bir insan bunları ileri sürerek azaptan kurtulma şeklinde bir amacı taşıyorsa eğer, bunların geçerli gerekçeler olmayacağını Kur'an bize anlatıyor. Hocam burada e, sizin söylediğiniz bu şeyle bağlantılı olarak Elmalılı Hamdi Yazır'ın bu bağlamdaki tefsirinde şöyle bir açıklaması. Bu ayeti açıklarken sizin söylediğiniz anlamda ve size destekler mahiyette aslında söylüyor. Ee, ama tabii beni şaşırtan şu oldu. Birçok tefsir aliminin de bu görüşte olduğunu söylemesi. Şimdi bu görüşü ben bir sadece... Çok, evet birçok tefsir alimi buradaki şahit tutmanın ve misak alma olayının temsili manada olduğunu söylemişlerdir diyor Elmalılı. Allah Teala bütün insanın, insanları fıtratlarının başlangıcında tevhid inancına ve İslam'a kabiliyetli bir şekilde yaratmış, objektif ve subjektif delillerle Allah'ın Rabbini anlayacağı bir şekilde ve İslam'a yatkın olarak halk etmiş olduğu böyle bir temsili istiare yoluyla tasvir etmiştir. Aslında Şimdi hakikaten Elmala Hamdi Yazır bunu söylüyor. Ama birçok kendi dönemi için bence güzel bir, en güzel bir yaklaşım getiriyor. Güzel bir yaklaşım getiriyor kendi dönemi için. Bunu en fazla Zemahşeri'nin keşrafında bulabilirsiniz. Evet. O da açık olarak değil. Yani keşrafta bile bunu bu şekilde açık olarak anlatmıyor. Ben de pek bulamadım Temsili, da yani. yani diğer hiçbir Ondan tefsirden dolayı. bunu görmedim. Yani bu şekilde evet, bir yaklaşım ben Onu bir bir yerde çok güzel görmüştüm ama belki belki 30 sene önce şu anda kaynak atırmaya gelmiyor. Yani Zemahşeri'den de yani belki de zel bu olabilir. Konun için ıı, usulünün ön sözü olabilir. Yani konuyu en güzel anlatan olarak... Hocam klasik anlatayım. tefsircilerden. Bunu söyleyecek hocam, klasik, tefsir klasik tefsircilerden sadece hocam. E, klasik tefsir olarak. O Müslüman esfani Farhadir Razi'nin nakillerde bulunduğu. Evet. E, çünkü onun tefsiri yaraya çalışılıyor üzerinde. Çünkü Düşün, düşünce dünyasında o söyleyebilir ancak diyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki yani ben e, zemakhşerde açık olarak değil ama bunun dışındaki tefsirde hiçbirini de görmedim yani hepsi genelde insan ruhunun bedenlerden önce yaratıldığı evet. anlayışı var. Ve, ve ayetin metnine aykırı olarak. Aykırı olarak yani evet. ayetin metinde böyle bir anlatım yok yani evet. ruhların önceden yaratıldığı evet. şeklinde bir anlayışı yok. Hocam Kuranda yani ayete bakılı afedersiniz ayete bakıldığı zaman zaten açık mektup olarak görülüyor dünyada gerçekleşen bir şey var burada. Yani bu dünyaya var evet. sonra varlık bulduktan Aynen. sonra bir Allah bizim o potansiyelimizi tamamen simgeler kullan, kullanarak anlatıyor ve dikkat ederseniz buradaki gerekçiler inkar eden ve azabı hak eden bir insanla ilgili gerekçelerdir. Yani kendisini e, bu azaptan kurtulmak için gerekçelendirmesidir oradan da hareket ettiğiniz zaman diyorsunuz ki insan azaptan kurtulmak için dünyasında bunu yaparız. Mesela birisini yakaladığı zaman e, suçluları insan önce kendi potansiyelini reddeder. Ondan sonra ona siz ispat ettiğiniz zaman bu sefer başkalarıyla ilişkilendirir. Biz başkaları da böyle yapıyor. Bizden öncekiler böyle yaptı. Bunlar bize yabancı olan anlatımlar değil. Yani bize bir tarafında kendimizi anlatıyor aslında. Orada inkarcılara anlatırken. Ya şimdi müsaade eder bu konuda bir, bir şey? Tamam, hocam Bu konuyu belki 30 seneden beri düşündüğümü zannediyorum. Süleymaniye'de vaaz ettiğim günlerden itibaren. Bu okuduğum zaman, bu gelenek nasıl bu yola girmiş, o zaman şaşırmıştım yani metne tamamen aykırı bir yola nasıl girmiş falan diye bahsettiğiniz tefsiller hemen hepsine baktım, hiç birisi tatmin etmedi. Ama, yani yanlış hatırlıyor olabilirim, çok zaman geçti aradan sanki Abdülaziz El Bukhari'nin e, usulüyle alakalı, neydi o usulün adı? Keşf-ül Esrar'ın sanki onun ön sözünde okuduğum gibi geliyor bana yani. Şu anda öyle hatırlıyorum. Şimdi bu ayeti i kerimede şöyle bir şey var yani ''Rabbin veyda kadar bu kemin beni Adem'e'' ''O da Adem'den alındı'' derler, ''Bu beni Adem'' diyor. ''Beni Adem'' dediğimiz zaman hiç hepimiz giriyor bu işin evet, içerisinde. Ben Adem. Ondan sonra sırt deniyor, sırt deniyor sırt dediği zaman bu maddi varlık olmak zorunda. Çünkü hiç kimse ruhun sırtından bahsetmiyor. Ondan sonra ''ve eşhedehum'' kelimesi var. Bu şahit, bizzat gözümüzün gördüğü yani şeyde anlık olarak şehade efendim. ve gayb olan e, neydi? E, gayb ve şehadet denir. Gayb değil yani o ruh dediğiniz zaman gayb alemi olmuş oluyor. Eşhedü dedirtiyor insan Allah. Biz eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Ve eşhedü malenfusiy elessü bi rabbikum. Qa'lube la. Şimdi burada şimdi sırtlarından zürriyetleri kelimesi bir daha da tekrar ediliyor zürriyet. ''Evtegûl innemâ eşreke âbâne min kabl vekünne zürriyetem min ba'dî'' ''Biz onların zürriyetiydik.'' diyor. Şimdi peş peşe iki tane zürriyet kelimesi geçince yani ben şöyle anlıyorum. Bu insanların bellerinden, sırtlarından zürriyetini yani çocuk yapabilecek yaşa geldikleri zaman bu insanlar kendi tabiat ayetlerini okuyarak yani nerede olursa olsun bir kere Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaatı sahip oluyor ve eşhedi diyorlar. Ve Ben şahsen bunun, e, Kur'an-ı Kerim'de daha önce sizin okuduğunuz وَلَقَصْصَرَّبْنَا فِي هَذَا الْقُرْعَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ Ayet-i gereği, bu Kur'an'da her örneği verdik. O İbrahim Aleyhisselam'ın ayı, güneşi, yıldızı görüp de هَذَا Rabbi هَذَا رَبِّ deyiş, deyiş olayı da çünkü o bir müşrik toplumun çocuğu olarakmış, yani orası Risaleti ile alakalı bir olay değil. Onun e, bir e, çocukluk evresinde kişinin Allah'la ilgili görüş ve düşüncelerinin nasıl geliştiğini bir örneği olduğunu şahsen düşünüyorum. En sonunda da "İnne vecchetü vechiyel lillahi fetratas semavati vel ardı hanifade" dediği zaman Köt, o, Arap toplu şey müşrik toplumdan birisi de bu kimdir diye sormuyor. Yani onlar hepsi de biliyor. Dolayısıyla yani insan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi olmuyor. O da kendi gözlemiyle, babasından duyduğuyla değil. Böyleyse burada herhangi bir ruhlar alemi tamamen uydurma. Onun için sordum. siz mesleğiniz olduğu için ne zaman çıkmış? Ben hep merak ederim bunu şimdi. şimdi bunun mesela e, şimdi Gazali e, burada belki biraz bahsedeceğiz şimdi. Gazali'nin e, ruh anlayışı felsefi terminoloji tamamen İslam dünyasına yansıtılması şeklinde oldu. Aslında bunun ilk başlangıcı Ragıp el -İsfanidir. Yani filozofların kabul ettiği anlamda, biraz önce bahsettim şimdi ilk dönemde Müslümanlarda gelişen ruh anlayışı, genelde ilk dönemde insan, görünen beden, Muhteşemler de böyle düşünüyor. Ondan sonra gelişen ruh anlayışı, Nazam'la birlikte bedene şebekelenmiş bir beden, ruhtan bahsediliyor. Yani bedenin bütün noktalarına nüfuz etmiş ama onu tanımlarken cismin latif diyor. Yani bir görünen cisimler var, yoğunluklu cisimler var. Bir de görünmeyen, gözle idrak etmeyen, hatta bunu örneklendirirken hava gibi diyor mesela. Aklı kast belki. Yani duvarist ama, anlamda bir ruh beden lazım. E, ama en azından ikili bir anlayış olsa bile bedenin içindeki bir ruhtan bahsediliyor. Yani evet. bedene bütün her tarafından nüfuz etmiş, yayılmış. Hı. Mesela suyun diyelim ki şeker atıp karşıyorsunuz şekerin suda yayılması gibi bütün her noktaya nüfuz eden bir ruh anlayışı mesela nazamdaki böyledir. Şimdi Daha sonraki döneme bakıyorsunuz bu sefer soyut cevher, cevherun mucarradun, felsefenin temel etkisi burada başlıyor. Tecrübelerle birlikte felsefenin, şimdi Aristo'nun duanima'ya gidiyordu bu sefer. Şimdi soyut cevher olunca bu sefer ruh bedenin içerisinde değil, gazzalin. Şimdi ilk başlangıcı bunun ragıp el-İsfani'dir. Özellikle ragıp el-İsfani'nin Maide suresinin sonuna kadar yayınlanan bir tefsiri var. Ve o tefsir şu anda yayınlandı da daha sonraki kısmı yok. Ama müfredatta da biz bu yaklaşımı aslında görebiliyoruz. Ama Gazali bu anlayışı bence tamamen meşrulaştıran, İslam dünyasında yerleştiren yani ruhun soyut bir cevher olduğu soyut bir cevher olduğu içinde maddi nitelikleri olmadığı için tamamen bedenin dışında olup bedeni tedbir ve tasarruf ilişkisiyle bedeni yöneten. Bunlara göre de bu ruh bedenden önce yaratılmıştır. Öncekilere göre de yani cisim olarak kabul edilenlere göre de bu ruh bedenden önce yaratılmıştır. Peki size bir şey sorayım mı? Bak mesela dediniz ki kişinin dualist yani ikili yapısını kabul etmiyorum dediniz. Tekli yapı var. Dediniz. Peki bunu iki, ya da ikili yapıyı kabul etmeyenler şu ayeti nasıl anlıyorlar? Şimdi Zümer suresinin Evet, tık. Zümer 42. "Layetefu'l anfusahinne mebtulletelleti evet, temut." Şey bu benim e, çekmecelerden birisinden şey vardır. O Rusların iç içe geçen bebekleri matruşka, var ya. Matruşka. matruşka. Getirsem Ben çünkü ancak öyle izah edebiliyorum da. Bu, çünkü bu ayet bir dualist yapıdan bahsediyor. 42. ayette mi? Yümer 42. Evet. Şimdi, ben ancak böyle izah edebiliyorum. Reenkarnasyonla mı? Yeniden beden Ömer'le ilgili. Reenkarnasyonla bir alakası yok da. Şimdi mesela, şimdi burada iki tane yapı var değil mi? Yani şu görüntü olarak, bu da bu. ya yani, yani izah edebilmek için, yoksa aynısı manasına değil. Şimdi diyor ki, ''Allahu yeteveffel enfuse hine mu'tia. Şimdi bu ölen bir nefis, Şimdi bunu çekti aldı. Bu öldü. Bu öldü bu alındı. Şimdi bir ölen bir de alınan nefisten bahsediyor. Peki, peki velleti lemtemhut ölmemiş nefisse nefisi de alıyor ölmemiş nefis ile yani, vel nef nefselleti lemtemhut diyor Hı. ölmemiş nefsi de alıyor fi menamiha uykusunda Şimdi hem uykuda alınan bir nefis var öldüğü zaman alınan bir nefis var. Bir de buna da nefis diyor. Bu da nefis, bu da nefis. Evet. Bak, yeteveffel enfuse bu vefat eden nefis heynemuvtiha yeteveffa bu alınan, alınan heynemuvtiha nefsin ölümünde diyor. Nefis ölüyor, nefsin ölümünde bir nefsi alıyor. Evet. vellefilem tamut, ölmemiş olan nefsi, nefsi alıyor Nefsin uyuması sırasında. Burada uyuyan nefis var ve ölen nefis var. Uyuma sırasında alınan nefis var, ölme sırasında alınan nefis var. Şimdi bu ölme sırasında ve uykus uyku sırasında alınan nefisi ben kendimi rüyalarla ifade ediyorum. İşte bu dejavu falan filan olaylarını onlarla izah ediyorum ve kendi açımdan. O şey değil ama esas Kur'an-ı Kerim kaynaklı olarak düşündüğümüz zaman Şimdi bu ölmüş olan nefis. Bu da, bu ölmüş olan beden olan nefis, bu da ruh olan nefis. Şimdi Müminun Suresi'nin 99'da diyor ki, ''Hatta ila ca'a hadehumul İşte buna ölüm geldi. Yok, o değil. Ee, neydi? ''Hatta ıza ha, izah, Hatta hâdehumul mevt'' ''Hadâil rabbir ci'ûn'' Tekrar ben geriye dümdüler. Şimdi bu ölmüş Rab bir ciun diyor. Yani beni gelişleriniz. Lâ aleme saliham فيما teraktu. Bak, terk etmiş bu. Şimdi bedeni terk etmiş. Al, alırım dedi ya. Ama ahirette olmuyor mu? Dirildik. yok. dedi bak gelecek sonra. gelecek hayır. Yani. Bak lâ aleme saliham فيما Terk ettiğim yerde belki iyi bir şey yaparım. Dedi. Allah da diyor ki İnne hu, inin ha kelimetin huva kâliuha, onu söylediği bir boş sözüdür. Benim vara ihmarxında berzeh vardır. Ne zamana kadar ilayım ibaatsın? Baş gün ne kadar? Baş yok. Şimdi ölümden sonra baştan önce konuşan bir, bir şeyden bahsediyor. Uy, uyuduğu zaman alınan bir nefis var, öldüğü zaman alınan bir nefis var. Dolayısıyla bir ölen nefis var, bir de alınan nefis var. Şimdi burada dualist yapı ortaya çıkıyor. bu nasıl izah ediyorlar? Şimdi bu uh, ayetin doğrusu söylemek gerekirse hiçbir tefsirde ikna edici bir şeyini göremedim. Bununla ilgili bütün tefsirlere baktım. Benim aklıma gelen şu oldu. Genelde felsefeden İslam dünyasına geçen Ölüm ve uyku arasında bir ilişki. El-mautu El-rûyâ, ehul-maut Rüya, ölümün kardeşidir. Bu onu yani. ve Geceleri sizi öldürüyor. Yani ölümle ölümle rüya arasında uyku arasında genelde bir ilişki kurmuşlar. Bunu çok filozofun hem ihvanı safada hem de hepsinde gördüm bu ilişkiyi. Şimdi acaba birinci ilkeyi burada dikkate alırsak Allah <gülüyor> yetevvel enfüse hine ya, nefis kelimesinin insanın bütünlüğü anlamında olduğunu söylemiştik. Allah insanları ölümleri anında öldürür. Dolayısıyla bir insanın ölümü gelmişse o insanın önlenmesi mümkün değil. Allah teala hüfza haina mevtiye. Bu ayet devam var. Kimse küllühi geleceğiz hocam? Tutuyor <gülüyor> <fimenemihâ>, <gülüyor> uykusunda ölmeyenleri de tayim sukilleti qadaa alayhal ve Ölüm ona gelinceye kadar tutuyor. Hayır. Bak şimdi şöyle diyor. Ayet diyor ki Allah'ı yeteveffel enfus. Şimdi Nefisleri öyle, öldürüyor, şimdi. bireyleri öldürüyor, bireyleri öldürüyor. Bir, yok. Öldürüyor. bir dakika Yok, yine mevteha bu, bu ölüm, ölüm. Öldü mü? Öldüğü zaman çekti altı. Feylüm çünkü tutuyor, elleti gada aleyhel mevte. ölüme karar verdiğin için tutuyor. Çünkü bak orada diyor ki, Ya Rabbi bir geri gideyim, güzel şeyler yaparım, o diyor hayır. Hatta şeyde de var o, ee, Münafıkun Suresi'nde de, de var. Ve enfigun marhizekinâküm min kabliyen ye'tiyahâdekun mevtu feekule Rabbi laule akhartani ila ajalin ghalin fa asaddafa baikum min Yani şimdi bu bu insan kelle şey neydi Hocam mümin mu demiştiniz? No, bu bu şey 99. Orayı bir şey yapar çevirmesi şöyle. E, hatta idha jaa ahaduhumul mautu. Yani ölüm geldiği ölüm anda. Yok yok ölmüş. Terekkül kelimesi gelecek orada. Hocam, hatta ıza câe ehadehumul mevtu. Kâle rabbir Yani Hı. ölüm anında. Ölüm anında diyor ki, beni tekrar geçmiş bir şeylerima diyor. Iları. Ölüm anında döndürün dememez ki, öl ölmeden zaten burada Hocam, duruyor. ölüm anında, ölümden sonra olsa ya, bile... Hz. Musa'da şey yapıyor ya, e, Firavun. Neyse, ayetin tamamı. Hocam, diyor. ölüm anında olsa bile veya sonra olsa bile, Kur'an, bizim dünya hayatımızdaki kabullerimize göre bir üslup benimsiyor. Evet, biraz önce mesela simgesel, çünkü, evet. simgesel bir anlatımdan bahsettik. Şimdi burada Allah insanın psikolojisini bildiği için insan devamlı amellerini terk ediyor, terk ediyor, terk ediyor. Daha sonra tekrar geriye dönmek istiyor. Dolayısıyla yani, Kur'an yani insanın psikolojisini güdüme getiriyor. ne dediğini anlayalım da sonra yorum kısmı ayrı. Evet hocam bu ayet üzerinde biraz... Yorum kısmı ayrı. Ne diyor Allah-u Teala? Onun önüne bakalım. bakalım. Ben hocam. şahsen simgesel anlatımlardan falan pek hoşlanmam. Çünkü yani e, Allahü Teala... Kur'an'ı nasıl indirdiğini söylüyor. Sokaktaki konuşulan dille indirmiştir. Burada yani, simge varsa da simgedir. Tabi, ha odur yani. Orda simge varsa da simgedir. Tabi onlar onlar ne konuşuyorsa odur. Onlar öyle felsefeden anlamaz Mekkeliler. Felsefi Aynen. Sen Sembella her toplum konuşur sembollerle. O Mekkeli'ye mahsut felsefi, olay değil. Felsefi felsef değil. Felsefi felsef felsef değil. Felsefi sembolik. Evet. Felsefi değildir. Her <gülüyor> toplumda ol olduğu kadar bir sembolik anlatım vardır. Şimdi Mü'min'in 99, mü'min 99 değil mi hocam? 99. Katı idaceh alehum el sen dediğin gibi anlayalım önce. Ölüm geldiği hayır, zaman Hayır hayır benim dediğim değil Yok yok yok. Ya, bu, ay, ay, cahi, o, o da şey o manada gelir. Yani ki hani ölmemiş. Ölüm geldiğin cenizde ölmüş değil. Yani, ölmemiş ölmemiş yani. Ölmemiş ben Öyle olabilir. Evet. Mümkündür yani. Ama bak şimdi ölmemişse Gale Rabbicun beni geri çevir diyor. Yani melek gelmiş canını alacak. Yok Allah'a diyor bak. Rabbicun beni geri çevir. Meleğe değil. Hayır hayır meleği gördükten sonra artık geri dönme şansı şey Meleği gördüm ölüm hayır. meleğin görülmesi mi yani bilmiyorum. Hayır hayır, hayır yani alın. öyle diyelim yani. <gülüyor> Başka şey anlatıyor şey yani. Alın. Evet. Meleği görme değil. Ya, ya Rabb beni geri çevirmesini istiyor. Lalle a'malu salihan fima teraktu. Terk ettiğim yerde. Terk etmiş artık. Ya, terk edilmiş yani. Terk ettiğim Gede. yerde diyor. Fima teraktu. Terk ettiğim yerde. Hocam doğru kesinlikle Hayda evet. ölmemiş değil, ölmüş yani terk ettiğim yerde. Hayır hayır şöyle. Ölüm gel geliyordur, belli olmuştur. Yani Firavun'un Firavun'un durumu gibi olmaz mı hocam? Mesela o anda ölüm gelmiştir ve ben terk ettiğini anlıyor. Beni geri döndür. E, ölüm gelince artık yüzleşiyor. Yüzleşiyor, yüzleşiyor diyor ki yani, beni tekrar geriye çevir. Geçik hatlarıma çevir gidip, ki diyemez mi? Ama bak e, Firavun da öyle şey demiyor. Hatta ida'eke hul garaku diyor. O boğulmak üzereyken. Ölmüşken diyor. değil. Ya hatta hatta idare köyün varak o boğulmak üzere olduğu zaman söylediği söz onu. Ama burada diyor ki hatta idace ahade mumun muhtumunun doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan yani, tamam, tam o sorarsın. manada da anlaşıyor. Ben ben tam öyle anlamadım bilmiyorum ya. Yani. Muhtadar hali dediğimiz ha. genelde kitaplarda muhtadar hali dediğimiz hatta iza hadara ahadukul mavt ha. bizden birine ölüm hazır olduğu zaman onunla ilgili Kur'an'da hükümler var. O hükümlerde mesela tövbe ile <gülüyor> ilgili tövbenin kabul olmayacağına dair büyük ayet var. Valeset tevbetu ayetinde ve diğer ayette de vasiyetle ilgili hı hı. Ee, anne bay'a vasiyette bulunma orada vasiyetin Kur'an tarafından uygun görüldüğünü görüyoruz. Ama tövbenin doğru, o, o asiyat ayeti de maalesef katli deneytlerden. De. Tövbenin yani o, o, o fıkırla ilgili. Hayır dediklerle kısım var. Orada vasiyet geçiyor yani o ayette. Bilmiyorum, geçiyor da. Diğeri de, diğeri de e, muhtedir halinde tövbe ile ilgili bir doğru, hüküm vardır. Doğru. Şimdi tamam insan psikolojisi, insan psikolojisi evet, bana evet. göre. Bana hep psikolojisiyim çünkü insan. Şimdi hepimiz belki de hocam şöyle. Hayır hepimiz şu anda. O andaki pişmanlığına. Bana göre insan Allah insanı konuşduruyor. Çünkü hepimizin içerisinde. Tekrar geriye dönmek ve iyi fiiller yapma arusu vardır. Allah aslında insan psikolojisine açıklıyor bence. Yani burada zaman, herhangi bir... Ben şey bir şey demiyorum. Sen dediğin o noktadan hareket edelim. Az önce söylediğin Nisa suresinin 18, 19. ayetinden bahsettin az önce. 18. ayetinden. Diyor ki... وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا كتلikleri yapmış yapmış hatta idha hadarahu al-mautu qali ölüm gelmiş çatmış tevbe ettim diyor. Evet. Bu bu bir bu bir birinci grup. İşte o bana göre bu şeyin e, firavunun tevbesidir. Hatta idha adraka ul varaku usu yani amantu bi diyor. Ölüm gelip çatmış ben ona inandım diyor. Bir bu şey, şey bu birinci grup. İkinci grup da velellediyniye mutunevuhum kafir olan ölmüş olur. olanlar diyor. Mevt. Şimdi burada yukarıdan beri anlatılan o kişinin ölmüş olan ölen bir kafirden bahsediyor. Yani bu yukarıdan beri o anlatıyor şeyde. eee hatta idace ahaduhum derken yukarıdan beri inançsız insanlar anlatıyor anlatıyor. Onlardan herhangi mesela se, e, Gulmen biye melek kötü ta oradan baş hep kafirlerden anlatıyor buraya kadar. Bu insanlar kafir olarak ölmüş. Niye ölmüş diyorum? Mesela siz dedi idace o mana anlaşılmaz değil. Ama ondan sonrası hatta idace ahaduhum el maut. kelimesi diyor. Orada hatrahul mefti anlaşılabilir ama ve olanların yutulmadığı anlaşılabilir. Kal rabbi rciuni. bizi beni geri çevir ya rabbi diyor. Bak şey e, Firavun beni geri çevir demiyor. ölen kişi veya ölüm kafir. inkarcı kafir. inkarcı. Kafirleri kafir Kafirlerin ölümle bizle yüz geldiklerini nasıl bir haleti o hayatin içerisinde olacaklarını anlatıyor. Evet Olabilir. Allah biliyor yani Olabilir bu. yalnız ayetin devamı bakın devamı öyle demiyor. Diyor ki Kelle inaha kelimetu huqa'iluhha bu onun söylediği bir sözdür ve min verahim arkalarında engel var engel var yani iki dünyaya dönemezler terk ettikleri yere gidemezler gidemezler çünkü engel ortaya çıkmış engel ortaya çıkması için ölüm olması lazım Hı -hı. tamam mı farklı şeyler söylemez aynı şeyi yok, söylüyorsun uyku de şey değil ölüm yok, yok hocam hocam öldü diyor yok yani, yok hocam şimdi hocam şöyle tamam, buradakine... hocam bir şey, Zümer'den bir ayetin ilgisi yok. Ha, sen şuraya da bir tane koysana. Heh, buradaki de Zümer'den bir ayetin ilgisi yok. Yok ben şimdi onu, onu şey yapacağım mesela anlatmaya çalışacağım. Diyor ki, burada diyor ki yani Zümer'le irtibatı kuracağım burada. Hı. Diyor ki e, orada kelle inna kelemetun ve kailu arkalarında engel var. ilahyevmi vatun yeniden güne kadar bir engel var. Yani geri döndürülmeyecek, geri dönmeyecek. Bazı gün ne kadar yani? Evet. Ber, berzak halemi diyoruz ama yani bir engel var şimdi, şimdi şey ne diyor? Bir bak, engel sonra, var, bir. geriye bırakmıyor. Zümerdeki ayette de diyor ki, feyum cikuletika da aleyhi hal mu? Ölümüne karar verdiğini tutar diyor. Burada tutulandan bahsediyor. Ve uchr'a uyananın kini serbest bırakır. Alınan ve serbest bırakılan, alınan ve serbest bırakılmayan, iki, iki tane ruhtan bahsediliyor. Ama iki tane de bedenden bahsediyor, birisi ölen, birisi de uyuyan. Onun için, burada işte onun için engel vardır, ne zamana kadar? اِلَا يَذْ baş gününe kadar. Baş günü ile ilgili ayette ne diyor? فَاِذَا <gülüyor> نُفُوسُ زُوِّجَتْ Nefisler çiftleştiği zaman. Fakat hocam nefis kelimesini şimdi eğer insan ruhu anlamında alırsanız yani insanlar ayrı bir parçası olarak alırsanız bu yorumlar elverişçi hale gelebilir. Ama Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde eğer böyle bir anlam varsa şimdi sufilerin yüklediği nefse yükledikleri kötülüğün kaynağı olan nefis teorisi de bu, bu teori de Kur'an ayetlerine dayanmıyor. Yani Kur'an'da şeyden ayrı, insan bedenden ayrı böyle kötülüklere kaynaklık eden bir ruh anlayışı mevcut değil. Ha, o yok o Hocam Allah. siz... Dolayısıyla yani, nefsülemmara, nefsüllevvame... Kuran'da yoksa ben sizin şeyinizi... Ben şimdi Hocam, bakalım, ben, ben tam olarak adam, kabul ediyor herhalde. Yaparsa şey yaparsak, yani, hayır kabul edersek... Ediyorum. Biz... Kabul ediyorum. Ee, kabul ediyorum da ayrı değil. Tabi tabi. Rasim Hoca da felsefe profesörüdür evet. kendisi. Söz hakkı veririm. Söyleyeceğiz <gülüyor> tabi. Şimdi ruh ve beden diye iki ayrı şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Ben mesela şu elektrikli bir alettir. Ee, i̇nsanın bedenini bunun mekanik yapısı olarak düşünüyorum. Ee, canını bunun elektriği olarak düşünüyorum. Ruhun da bundaki bilgi işletim e, işletimi olarak düşünüyorum. Diğer, önce, hocam daha iyi, aç anlamak, diğer canlılarla aynı kati farkı ne? Ya yani aynı işte kategori düşünüyorsun? Bu, bu bitkiler, yani hayvanlar bilgisayar, Diğer elektrikli aletlerden farkı buna yüklenen işletim sistemi var ya. İşte o işletim sistemidir. Zaten şey de hayvanlarda yok mu? mesela. hayvanlarda yok. Çünkü niye yok? Ee, i̇şte az önce okunan ayetlerden mesela şey nur suresinin. Mümino Suresi'nin 14. ayetinde mesela insan, insanı şey yapıyor, diyor ki Erkan hocanın anlattığı safaları bir farklı şekilde burada anlatıyor. Bak, şeyi, nutfeyi alaka haline, alakayı işte bir çiğnemet parçası haline, onu işte et giydirdik falan diyor ana rahminde vücudun tüm organlarının tamamlanmasına kadar insanla hayvan arasında bir fark gözetmiyor. ثُمَّ Tüm شَنَاهُ خَلْقَ نَاكَرْ diyor, sonra başka bir mahluk olarak inşa ettik. Bunu artık ortaya çıkardık. Başka mahluk olmasını da, buraya kadar tesbih şey, safhası, Sorumluluk başka mahluk olması da şeyden itibaren, mesela şey sırasında 32. surede yani hac suresinin 9. ayetinde onu söylüyor. Orada da diyor ki ve nefakna az önce işte Erkan Hoca'nın okuduğu ayet o. Ve nefakna min ruhina evet. Hocam ruhf lema e, sözcüğü bence e, sözcüğün anlamı e, benim başta anlattım nefur ruhla nefur e, nefur onlar, onlar onlar önemli de yalnız ben şu, yani şu anlattıklardan çok farklı bir şey söylemek istiyorum. Yani bunlar geleneksel mananın çok dışında bir şey söylemeye çalışıyorum da müsaade ederseniz. Şimdi burada diyor ki Fecealelekum es-sem'a ve'l-absara ve'l-afide. Göz korkuyor İnsan insan demiş. yapan yok göz değil. Sem'a dinleme bu. Dinleme Araplar Araplar sem değil o yani sem kelimesini hayvanlar için kullanmıyorlar. Sem dinleme yani bilgi edinmek için şu anda birbirimizi dinliyoruz. Şimdi görmek değil basiret arka, işte olayın arka planını görmek de işte o ik, dual, dualist yapının ikinci bölümü yani inanç e, akıllı olsaydı herkes inanırdı ama kalpli olduğu için menfaatler devreye geliyor, döneklik yapıyor insanlar. Tamam mı? Şimdi peki burada o siz az önce sinanlattığınız şeyle Kur'an-ı Kerimle. Şimdi ruhen min emrine ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Evet. Sadece ruh değil. Emir emir kelimesiyle birlikte düşünmek gerekiyor. Şimdi mesela bakıyoruz ki Duhan suresinde Allahü Teala diyor ki mesela İnne enzelnâ fî leyleti mübârake. Kur'an'ı bereketli geceden Kadir Gecesi'ni yemin dedik. Tamam. İnney kunnâ muzirîn fîhâ yuşriku kullu emrin hakim emren min indinâ innakum murselin şimdi bizim katımızdan bir emir şimdi kadir gecesinde o, o gönderdiği emri dediği birisi de, de emrim ruham min emrine ruham min emrine ruham min emrine olur. hocam emir kelimesini e, aslında alellehul <gülüyor> halqu vel emru iş iş ile birlikte hocam alellehul halqu vel emru ayetine dersek aslında emir kelimesi orada açığa çıkıyor eskiden bunları tekvin irade ve teşri'e irade olarak biçimlendirmişlerdi yani bizim kitaplara baktığınız zaman tekvin irade ve teşrik irade olarak bunlar yazılır. Fakat bu ayetlerde aslında Allah'ın evrene dönük varlıklarla ilişkisi iki temel fiili anlatılıyor. Bunlardan birincisi yaratılıştır. Birincisi yoktan var etmedir. Diğeri de var edilmiş olanın düzenlenmesidir. Şekil değişidir. Şimdi oradaki ruha min ifadesi Kur'an'ın bence sosyal hayatı değiştiren bir emir olduğuna işaret yapıyor. Yani yaratma ile alakası olmadığına yani varlığın yoktan varlık sahasına geçitmesiyle alakalı olmadığını. Yes elmekani ruhtaki de aynıdır. Yes elmekani ruh. Odir ruhu min emri rabbi. Rabbimin emrinden bir şeydir. Onun fiilidir. Yani onun amacı sosyal hayatı düzenlemektir. Yani yaratma ile alakalı değil. Yoktan yok, var ile yok, alakalı değil. değil. Yani bak orada sizin e, bayağı bir noktada birleşiyoruz ama e, şey irtibatlarda bir takım fark Hocam orada var. ben bir şey söyleyebilir Hı -hı. miyim? E, şöyle. Hocam ben ilk önce şey anladım, yani acaba ruh-beden dualitesini şey yapıyor Dualite sonra... Dualite var ama bizim anladığımız genel, ha, geleneksel manada değil. İşte abi. ben orada bir şey demek istiyorum, Geneliksel şöyle söyleyeyim, değil. o verdiğiniz örneği ben e, derslerimde sürekli olarak veriyordum. Öğrencilerimde bir tanesi de bunadır, e, şahit olarak da biliriz yani. Şimdi o verdiğiniz bilgisayar şeyini, ben de aynı kanaatteyim, yani ruh-beden diye ayrı bir şey olduğu kanaatte değilim fakat e, hocamın verdiği örnekte olduğu gibi, yani insanın işte bu bilgisayardaki sistem gibi e, işletim sistemi. Hocam Kuru... bu sistemin kaynağı neresi şimdi? Oraya gelmemiz hocam, gerekiyor. Hocam onu ben bir şey yapayım. Çünkü enteresan bir şekilde Tevrat'taki e, anlatımına baktığımız zaman, Kur'an'daki anlatımına baktığımız zaman farklı oluyor. Çünkü şöyle, e, hocam hayvanlarda yok demişti. E, hayvanlara can, canlılık şeyi var aslında Canlı bir var, evet. Çünkü Adem'i yarattığı zaman, Adem'i yarattığı zaman Tevrat'ta Tanrı ne yapıyor? Ona burnundan üflüyor. Bakın çok ilginçtir burnundan üflüyor ve ona hayatiyet kazandırıyor diyor. Hı. Çok ilginçtir ama Kur'an ruh kelimesini kullanıyor. Peki Tevrat ruh kelimesini bilmiyor mu? Biliyor. Çünkü neden? Tevrat'ın başlangıcında Allah'ın ruhu suların üzerindeydi diyor. Demek ki e, orada bir kopukluk olmuş şeydi Tevrat'ta. Şimdi Kur'an özellikle ruhu kullandığına göre Demek ki burada komplike bir yapım var. işte yapamadık. ruhu şimdi hep insan ruhuyla ilişki olarak bunlara e, hayır, anlam hayır, veriyorsunuz. Şöyle, yani, yani ben hiç ruhla insanın bir alakası olmadığını hocam, düşünüyorum işte, yani. şöyle, e, sen burada şey yapıyorsun yani farklı düşünüyorsun. Şimdi ruh üfleme evresini, ruh üflemenin anlamını ortaya ha. koyduğumuz zaman eğer canlılık için bir emir vermeyse eğer bu. Mesela bir cahiliyet şiirinde vardı, bunu kitabı almıştım. Diyor ki, odun, odunda e, ateşte yanmakta olan diyor, odunu al diyor. فَنْفُ فَيْهِ مِنْ diyor, Kendi ruhundan üfle diyor. Senin ruhu, ruhunu diyor onu azık kıl. Şiirin tabağa satılıyorum şu anda. Senin ruhunu diyor onu azık kıl. Yani onu alevlendir. Dolayısıyla yanmakta olan bir ateşi yani onu alıp onu üflemek Tabii. ve onu alevlendirmek. Tıpkı bu da ruh üflemesi yani bir varlığa canlılık vermek, hayatiyet vermek. Ama evet. bu o canlılık veren maddeyi ruhun yani bedenin içerisine veyahut da bedenle ilişkilendirmesi bağlamında kullanılmıyor. Şöyle... Canlılık manasına kullanmıyoruz evet. ruhu kesinlikle yani. Hocam, yani ruhla bu canlılık hayatiyet. Şöyle söyleyeyim. E... Mesela Allah'taki hayatı, Allah'taki hayat ruhla var olmuş bir hayat değil. Yani canlılığın insandaki canlılığın ruhla bir ilişkisi yok. Burada yer hemfikirsek, o zaman ruhun insan bedenindeki hangi tür işleminin olduğunu şu e canlılıkla alakası yok ruhun. Yani çünkü canlılık tamam. siperimle yumurtutay itibaren canlılık hmm. devam ediyor. Yani canlı işte, canlı hayvanlarda da var. Canlılık hayvanlarda da var. Şeyi, da var. Tabii, evet. tabii. Şimdi hayvanla insan arasındaki fark belki Şimdi, insanda insanı diğer canlılardan farklı kılan şey bu ruhun üflenmesi. de kısa bir tane daha çünkü internette şey yapılacak. Tamam. Çünkü buradaki tamam. bir dakika. Tamam. Bir de kendinizle kısaca. Ee, Mehmet Yaşar Soyalan. Yok hocam söylemiyorsun. Ben şimdi Erkan Hoca seninle şöyle çok ilk defa böyle makası yakın birisini buldum Bunun için o cümleyi yok tamamlayayım müsaade etsin. Evet. Şimdi bir kere canlılıkla ruhun bir şeyi yok. Can, düşünceyle var mıdır? Yok. Düşünceyle yok. var mıdır? Yok bir dakika. Az önce o söylediğini irtibat kurabilmek için şey yapıyorum da o cümleyi tamamlayayım ondan sonra ne derseniz değil bu Kur'an-ı Kerim yani şey nasıl yani, insana üflenen ruh Allah'tan üfleniyor yani ruhen, ruhen min emrine kelimesi geçiyor insana üflenen ruh nasıl olan işletim sistemi ise insana üflendikten sonra sem' basar ve fuat oluşuyorsa ve bu da insanın farkını anlatıyor işte böyle şey ve lehumma ayyun la yubsirune biha ve adan la yesma'une biha ee, şey kulubun la yakun biha yani insan insanın verilen kendisine verilen bu üç özelliğinin farkında olmayan da enham gibidir diyor. Ondan da aşağıdır diyor. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in de kainatı işletim sistemi olduğunu için. Tabii bu, bu da kainatın ruhu ben yani Kur'an kainatın işletim sistemi. Ondan dolayı Kur'an'a ruh demiyor. Onun için ona ruh deniyor. Kainatın evet. işletim sistemi. Bu da insan işletim sistemi aslında aynı şey. Ama bir müddet sonra yani insanın vucudına giren ruh yani şunun içindeki program e, şu e, yapıyla bütünleşmiyor. Bunu çekip götürüp başka bilgisayara da koyabiliyoruz. Ama insanın içerisine üflenen o program o insanla öylesine bütünleşiyor ki artık o kişi ve şöyle bir şey daha var. Ruh, ruh üflenmeyen ruh, insan var mı canım? Ruh yok. Ruhun üflenmesinden sonra da insan. Altı ay daha bedende kaldığını ifade eden şimdi hayatlar hocam, var. Hocamın şey şu, yani işte bize yer yani ruhu, mesela şimdi bana göre de Kur'an niye Allah ruh diyor? Bakın ben diyorum ki ruh, iki türlü nefhi örnek verdim. Birisi sura üflemekti, birisi ruh üflemekti, sura üflemek toplanma emriydi, e, ruh üflemekte canlılık vermekti. Kur'an ruh niye diyor? Çünkü toplumlara hayat veriyor. Onun için ben ruh olduğu Bir ayette var ya ruhunuz, yani ruhunuz gider Ruhunuz gider, gider, gider. Sizin ruhunuz yani gücünüz gider diyor onu tercüme ediyorlar da aslında rih hükum evet. diyor. Sizin, o da aynı kökten geliyor. Aynı anlam masayı. Yani, yani şey, Kur'an insanlara hayat, da aynı hayat anlamlı, vermek yani, diyor. Anlamlı. Rih, reyh, reyhan bunlar hepsi aynı kökten geliyor. Yani buradaki bahsettiğimiz şey yani felsefedeki gibi cevher veya cisim olan bir ruhun insan bedeniyle ilişkilendirmesi değil. Şimdi burada şu hatayı yapıyorlar. Mesela genelde Çocuk aldırmalara fetva verirken, işte 120 günden önce ceninin alınmasına cevaz veren e, anlayışlar mevcut. Şimdi çünkü ruh üflenmemiş diyor, ruh üflenmemişse bunda artık insan olarak helatehler insanın hilmette hellemmek bir şey emmez Kurayda deli getirsiniz. Henüz insan olarak zikrecek bir taraf bulamıyorlar. Dolayısıyla ceninin alınması, yani Allah Rabbimden uzaklaştırması caizdir şeklinde fetva verenler e, ortaya çıkıyor. Şimdi bu. E, 40 3 tane 40 şeyi var ya nutfe, alaka, muduğa. Şimdi bunların hep 40 ile ilişkilendirilmesi, daha sonra da insan mesela hamilelik süresinin 40 yıl olması, insan dünyaya geldiği zaman 40'ının çıkarılması, ondan sonra insan hayatının iki 40'tan oluşması, öldükten sonra ruhun 40 gün sonra okutulması, bütün bunların bir 40 simgesiyle İslam hoca kültürlerden almış tarafı var. Onun için ben diyorum ki ruh üflenmesi evresi bu üç tane 40'tan sonra gelen ee, ruhun Allah tarafından bedene üflenilmesi evresi falan filan değil. Bana göre bu 40 e, simgesel yani insan varlığını anlatmak için geliştirilen 40 e, sayısının olgunluğu ifade ettiği tezinin. Tamamen insanın varoluş evreleriyle ilgili kullanılmasıdır. 40 sayısı Konfüçyüs'ün öğrettiklerinde de geçer. İlginç. Bütün de dinlerde vardır bu. 40 yaşına geldiği zaman. Diyor. Mesela Peygamber evet. günde 40 evet. rekat namaz vardır. Ben günde zekat iyisi. zekat evet. 40'tır. Ne bu şekilde bu devam eder gider bu. Ama bunun sorumluluk hocam onlarla da çok sorumluluk ilişkisini kurmamız lazım. Biz evet. bu işi dağa, taşa, sundukta cahil olan insan kabul etti diyor ya. Şimdi aslında ruhu işlenen ruhla bu sorumluluk arasında bir ilişki var. Yani zaten, zaten o şey, evet. az önce okuduğu şeylere evet. göre insan yine evet. ve inne e, nebtelihi fecaallahu semi'an basira. Evet. İmtihan edeceğimiz için böyle yaptı. bunlar hepsi birbiriyle ilişkili, birbirinden bağımsız Şimdi değil. Hocam aslında dışarıdan bir, bir şey var, var, var mı? Onu burada tartışmamız gerekiyor. Yani üflenen dışarıdan bir şey var mı? Mustafa yoksa oraya oraya, yoksa oraya. o şey Do vardı, var insan doğasında var. İnsan mı var? Tabii, yok. bak Allah onu ayrıca bir insana ayırıyor da. Bu kırk kırkla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? O çok önemli çünkü. Hocam, burada benzetim. Şey anda bense, e, Kırkın, tamam. kırkın e, Müslümanların düşünce dünyasındaki etkilerine dair. Tamam, güzel. O, e, i̇nşallah istifade ederiz. Şimdi bizim bir, burada kurduğumuz bir ekip var. Sabahleyin ekipteki arkadaşlardan birisi buradaydı. Herhalde Mustafa Bey'e söylemeyi unuttunuz galiba, değil mi? O doktor vardı ya. Unuttuk galiba. Bizim kurduğumuz bir ekip var. Bu yaratılışla ilgili çalışıyor. Birkaç senedir çalışan. Bir şey var. Embriyoloji, işte biyoloji, zooloji. Yani ister topraktan olsun, ister hayvandan olsun, ister insandan olsun. Oluşumun bütün safalarını birlikte inceleyen bir ekibimiz var. Ve buna çok güzel sonuçlara ulaştık. Şimdi bizim o ekibin ulaştığı sonuçlardan bir tanesi de o 40-40-40-40 bu arkadaşlarımızın çalışmasıyla ortaya çıktı. 3 tane 40. Şimdi şeyden itibaren mesela ana, rahmine, ana rahminde döllenmeden itibaren tahmini olarak döllenmeden itibaren e, embriyoloji şeyi sayıyor. Çocuğun ana rahmindeki ilk günü olarak kabul ediyor. Halbuki ayet kelimelere baktı yani hadis şerfi baktığımız zaman 40 günde oluşur diyor onu e, şeyden başlattı, başlattığınızda yani e, bu halinde mi yok Yok yok, e, kadının e, her defa her ha, adet döneminde yumur, yumurtalık kanalaya gidiyor yumurtanın kanala gidişinden itibaren başlattığınız zaman tam kırkı buluyor. Arkadaşlar hesap yaptılar. Yani onlar bu işi uzmanları olarak. Yani ben de bilmiyorum. bu kırkla ilgili yaklaşımda ben şunu gördüm. Şimdi evrenin, evrenin varlık evreleriyle ilgili genelde yedi simgesinin kullanıldığını ve insanla ilgili de kırk sayısının kullanıldığını. Mesela işte dünya şimdi hamilelik A, süresinin de de hamilelik yani. süresinin kırk iki hafta kırk hafta olmasından hareketle. Aslında bu kırkın Olgunluğun simgesi olarak kullanılması. Onun için mesela Peygamber'e vahiy 40 yaşına getiriyoruz. Peygamber Hatice evlenince 40 yaşında oluyor. eşari Muhtezide 40 yaşında terk ediyor. Ömer 40. Müslüman. Yani onunla hep olgunluğa ermiş. Biz olgunluğun simgesi olarak bu 40'ı kullanıyoruz. Çocuk da dünyaya geldiği zaman bu süre 40'ını çıkarma. 40'ını onun için işte kadının nifas halini onunla ilişkilendiriyoruz. İnsan öldükten sonra tekrar işte 40'ını okutma. Bunlar İslam öncesi kültürlerdi. Bunların hadislerde yer almasının, ben Hz. Peygamber tarafından bu şekilde ifade ettiğini şahsen düşünmüyorum, bu sonraki dönemin e, diğer felsefi veya ezoterik anlayışları örnek almasından hareketle bunları böyle e, ifade ettiklerini düşünüyorum toplu Hocam insanın İslam öncesi kültürlerde var olması, her şeyin yanlış olduğu anlamında da gelmesin. Gelmez. Tabii Adem Aleyhisselam'dan ha, beri bir, yani, bir atasözleri vahil, atasözleri, vahil gibi, bir şey. atasözleri gibi bir şey. Çünkü bunların tasavvuftaki karşılığı var. Çünkü tasavvufta bir şey var. Yani. Kasvetlikteki, Alevilikteki mesela bunların karşılıkları var. 40'la e, tanımlanan bir olgunluk evrelerinin tanımlama e, şeyleri var. Şimdi mesela beş günlük namazın 40 olarak tespit edilmesi, zekatın 40 da bir olarak tespit edilmesi. Yani bunu geniş bir şeye e, ifade ettiğini şahsen Çok düşünüyorum. Işte. E, yok, bunlara bayağı şimdi bayağı müthiş yani. bir literatür topladım. Bunlar hepsini bir araya getirecek. Bunun e, Müslümanların düşünce dünyasındaki etkilerini inceleyen bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani i̇nsanların demek lazım. İnsanların ve yani, Müslümanların yani. Buna göre nasıl e, oluşurlar? analitiklerinde de var. Mesela bu 40 yaşı meselesi. Şimdi hocam ölüm orgusunu aslında anlatabilsem ölüm orgusunu. Ölüm olgusu nasıl gerçekleşiyor? İşte, aslında ruhla da. Şimdi ölüm olgusunu anlatıyor aslında. E, Erkan hocam burada bir şey yapalım çünkü zamanda şey yapayım çünkü e, dinleyicilerde evet. başka bir soru da var bunun. İsmail de soracak Ölümü, olanlar çıktı. Şey. Rasim Hoca da konuşmak istiyor. Hocam istiyordum. şu şeyleri bitirebilir miyiz? Siz konuşacak mısınız yoksa? Konuşacağı amca. Konuş. Bitirdikten sonra şu nasıl konuları... isterseniz bana konuşma bir hakkısterseniz. <gülüyor> evet. Şu şey eee Ölüm meselesi geleceği çünkü berzak. Şimdi ölüm nedir o zaman? Da. Şimdi eğer ölüm, şimdi, şimdi şey doğum, doğum eğer. Ha. Şimdi ben doğumda ruhun, yani dışarıdan bir şeyin üflenerek canlılığın veyahut da düşüncenin meydan geldiğini düşünmüyorum. Bu ister Adem'le ilgili anlattım. Yani Adem'in ruh üflenmesinin amacı orada tamamen onun canlı kılınması. Yani orada tamamen insanların bildikleriyle bir kıyaslama var. Dedik ki bir heykel tıraşın heykel yapması. Gerekse e, bireyin ana rahmindeki evrelerinde ruh üflenmesi olgusunun orada embriyonun daha... Bağımsızlık kazandığı evre olarak, yani kendi artık varlığını oluşturma evresi olarak düşünüyorum. Şimdi bununla ilişki olarak ölüm olgusunu anlama. Eğer ruhu cisim olarak kabul edenler, yani baştan azam olmak üzere ve ragıb el öncesi, kelamcılar diyelim, cisim olarak yani bedenin her yerinde yayılmıştır şeklinde düşünenler, ölüm olgusunu ruhun bu bedenden çekilmesi, çekip alınması, kabz edilmesi olarak anlıyorlar. Biliyorsunuz bunun içinde genelde popüler kültürümüzde işte Azrail'in geldiği, insan ruhunu çekip aldığı ki Kur'an'da hiçbir yerde Azrail kullanılmaz ve ben Kur'an'daki Melekül Mevt sözcüklerinin de bir bütün olarak ölüm kanunları olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Buna göre de diyorum ki ölümün Allah'ın belirlemiş olduğu ölçüleri vardır, kanunlar vardır. Dışarıdan gelip bir varlığın insanın ruhunu çekip alması diye bir olgu, bir olay Olgu olmadığını düşünüyorum. Yani Ama... Bir, bir şey söylesem. Yani şimdi ee, biraz Kur'an'dan bağımsız bir yorum tarzı Kur'an'ın bağımsız, bağımsız mı değil mi? Hayır hayır değil. Mesela Melekül Mevt diyor orada. Şimdi, melekül Mevt ölüm meleği diyor. Ama bunu anlamak için şimdi... Hayır, Peki niye, ölüm meleği, e, niye tamam, ölüm, ölüm meleği diyor? diyor. Lazım. Şimdi niye ölüm meleği diyor? Şimdi niye ölüm meleği diyor? Vefat ettirmek üzere melekler geldiği zaman diyor. Hayır, şimdi şöyle, başka ayetlerde de var bu kullanılıyor. Az bir şeyden söyleyeyim. çünkü Daha iyi açıklansın çünkü. Şimdi, burada melekül dendiğine göre biz bunu ölüm kanunlar olarak anlayabilir miyiz? Bu bir bizim tevilden daha ziyade hermetik bir yaklaşım olmuş olmaz mı diyorum. Şimdi niye anladığımı yani. söyleyeyim? Şimdi niye anladığımı söyleyeyim? Tabii bunun için istedim, meleği açıklamak gerekir, onu <gülüyor> <mı> açıklamak <gülüyor> istemiyorum. Şimdi meleği evet. meleği açıklarsanız <gülüyor> <bu sıra gülüyor> sadece <gülüyor> birkaç yaklaşım sunayım. Ben Kur'an'da melekleri Allah evren ilişkisini yöneten kanunlar olarak görüyorum. <gülüyor> Yani Kur'an'ın koyduğu bunları somutlaştırdığını düşünüyorum, insanlar anlasınlar diye kişiselleştirdiğini düşünüyorum. Ya yani insanlar mı somutlaştırıyor bunu aslında? İnsanlar somutlaştırıyor aslında. Allah da onları somutlaştırmış tasavvurlarına göre bir anlatım. Yani benim çok, diyor. Çok demek çok tartışacağımız konu var. Yani ve Kur'an'da diyor mesela <gülüyor> ölüm meleklerini göndeririz diyor, onların sırtlarına ve parmaklarına vururlar diyor. Şimdi tamamen dünyadaki kralın görevlilerinin insanları edip etmeleri, cezalandırılmaları sembolize ettiğini düşünüyorum. Şimdi bunlara tabi girdiğimiz zaman bu melek kavramının anlamlarından ıı, hareket etmemiz lazım. Ama izâca etum rüsûlûne etevâbilehûn. Tamam, melek elçilerimiz geldiği Ruslu zaman, ne? kralın, kralın elçileri gittiği zaman da, kralın elçileri gittiği zaman da elçiler, toplumda... Elçi öldürmeye gitmez ki. Elçiler. Ama gidiyordu mesela şimdi, kral birisini cezalandırmak için, tehdit için gönderdiği elçiler vardı, bazen tepsir için gönderiyordu, bazen tehtip için gönderiyordu. Şimdi Azrail şey nereden geldi? Yani insan ruhunu çekip almak için. Şimdi ölüm... İnsan organizmasının doğal bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Tabii Azrail eee yani kitapta kitap kültürünün e, vazgeçilmez yani, bir yan kahramanı. Kur'an'da geçmese de Kur'an'da geçen melek sistem Mikail ölüm, ölüm meleğidir. Şimdi şurada Bizim burada dikkat etmemiz yok, gerekiyor. Sonradan tamam. sokuştuk mu tamam, Çünkü tamam, tamam. Kur'an'da sadece Mikail ve Cibril evet. iki kavram geçiyor. Cebrail Mikail'e niye dönüştü? Bunların il ekleri sonra niye eklendi? İsrafil, Mikail, işte İsrafil ve Azrail bunlar neden İslam düşüncesinde yerleştirildi? Bunlar büyük problemler bence. Burada ben kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim. Ben daha çok bu Süryani metinlerden geçtiğini düşünüyorum. Yani bununla ilişkili olarak, çünkü Arap dininin kuralları alınırken burada Süryani metinlerin bu kavramların bu şekilde oluşmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Gazalici anlayışa göre, yani ruh madde değildir, cevherdir. Dolayısıyla bedende tedbir ve tasarruf ilişkisi yapar. Bir dekartın görüşü de böyledir. Yani, e, felsefelerine bu, bu bedenin dışında olduğu için. Dolayısıyla şeyin Azrail'in görevi tamamen bu ilişkiyi, tedbir ve tasarruf ilişkisini koparmak şeklinde gerçekleşiyor. Peki acaba ölüm nasıl gerçekleşiyor? Yani ruhun bedenden çıkması veya tedbir ve tasarruf ilişkisinin kesilmesi harici bir varlık tarafından yoluyla mı oluşuyor? Yoksa ölüm tamamen biyolojik bir olgu mudur? Ben doğrusu demek gerekirse ölümün tamamen biyolojik bir olgu. Güzel de şimdi biyolojik, ee, doğru. doğrusu, biyolojik olgunu bugün biyolojiden çıkarıyorsun, bunu Kur'an-ı Kerim kaynağını söyleyebilirseniz. Şimdi Kur'an'ın kay Kur kaynağını da öyle söylüyor. Hı. Evet mesela, ayette mesela? Çünkü Kur'an'daki kaynağı şu, en azından harici bir şeyin insan bedeninden çıkmasıyla ruh, ölümün eşliğini söylemiyor. Şimdi birazdan Zümer sütresi tekrar dolayacağız. Az önce şey Allah ya, ya çekip en alacağını söylüyor işte Allah. Şimdi, peki acaba Rüya dediğimiz... Bir de tut, hocam, tuttuğundan bahsediyor. Fehimsi Şükürletik adâlih el diyor. Tuttuğundan bahsediyor. Tuttuğu kim hocam? Nefis mi yoksa insan mı? İkisine de nefis diyor. Vücuda da nefis diyor, ruha da nefis diyor. Hocam, Kur'an'da yani, nefis sözcüğü da eğer... Vücud da bütünleşmiş artık. İnsanın bir parçası anlamında kullanıyorsa eğer kullanılırsa bunu tespit edersek, bu dediğiniz Kur'an'a uygun bir yani anlam olmuş olabilir. Hayır, oradan bırak, çıkmış bir anlam... Enfuse. Bak şimdi bir, bir vefa, vefat fiilinin mef'ulu olan nefis var. Bir de, e, mevt fiilinin e, meful olan nefis var. Yeteveffel enfuse diyor, yeteveffanin meful olan nefis, nefisler vefat ettirir. Hocam izninizle bravip tecrübe miyim? çeker mi? alır diyor. Hine mutiha derken de, mevtin mefhulu olan bir nefis var. Yani iki ayrı nefis var burada. Hocam, e, e, şuna açıklamakta fayda var. Rüya, hipnotizma, hayal ve ölüm nedir? Şimdi bunlar eğer hepsi ruhun fiili olarak görürsek, yani hem hipnotizmayı, hem e, hayali, hem rüyayı, o zaman burada insandan ayrı bir ruhun var olduğunu düşünebiliriz. Bugün modern dünyadaki rüya ile ilgili e, çalışmalar ve hatta Kur'an'daki bence rüya anlatımları da böyledir. Kelamcılar ikinin tamamen farklı. Kelamcılar rüyayı bedeni terk eden ruhun tecrübeleri olarak anlıyorlar. Ve bununla ilgili kitabı ruhda, İbn-i kitabı ruhunda Mesela bir sürü olay anlatıyor, diyor, ruh insan bedenini ölümde terk eder, ölünce uyuyunca insan bedenini terk eder diyor, farklı alemlerde temaşa eder, tekrar insan bedenine dönür. Aslında bizim gördüklerimiz bu ruhun bu tecrübeleridir. Peki acaba hayal, hipnotizma, e, rüya bunlar bedenin fiilleri midir yoksa ruhun fiilleri midir? Ben bütün bunlar hepsinin insan beyninin fiilleri olduğunu düşünüyorum. Yani insan beyni bilinç halindeyken, bugün kendi halimiz, uyku halinde insanın duyu organları daha pasif oluyor. Bu sefer beyindeki tasvir ve tasavvurlar güçleniyor. Hiplotizmada dışarıdan bir kişinin, dışarıdan bir kişinin insandaki tasavvur oluşturması, tasvirler oluşturması söz konusu. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi bedende teşekkür eden şeylerdir. O zaman insanda bedenden ayrı bir ruh olgusu var mıdır? Ben Bütünü de burada Kuran'da bunun olmadığını söylüyorum. Peki ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ben daha küçücük çocukken Erzurum'da ne İstanbul'u bilirim ne Süleymaniye'yi bilirim. Ama 20 sene kaldığım odayı ve o çevresini rüyada görmüştüm. Peki bunu, bunu nasıl izah edeceksiniz? Hocam bunları izah edeyim. <gülüyor> bunları izah edeyim. Şimdi rüya tabir tabir ehlam yani diye ne, ne babam anlattı hayır, bana ne bir başkası. Rüya tabirleri diye bir ilim var. Özellikle İbn Haldun e, bu rüyalarla ilgili mukaddimede geniş bir e, anlatımda bulunur. İbn Haldun'un da e, görüş odur. İnsan ruhunun bedenle ayrılması ve temaşa etmesi. Sizinkisi hocam tamamen e, zamanla alakalı bir durum. Zaman mefhumunu anlatmamız lazım. Yani bu rüyanın tevilini yapabilmek için zaman nedir? Yani zamanın hakikati var mıdır? İnsanın rüyasında gördüğü şeyler, formlar, tasvirler Niye bu tasvirleri görüyor? Bunlara... O kadar zorlanmaya ne gerek var yani? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte açıkçası şey zorlanmasak şey. da bu sefer başkalarının rüyası da var yani sadece rüyası ya, değil. Olsun <gülüyor> diyorsun, değişik şey da değişik rüyalar görüyor. Tüm rüyaları aynı kanun doğusunda Hocam, bunlar ya, bunları görmeliz gerekiyor. Yirmi yarım çünkü hakikaten. Abi, ki şey, bu arada bir yani, kabul ettiğin zaman Ruh. ruhani bir var, varlık kabul ettiyse hepsini çözüyorsun. Ama hepsini çözmek bizi ikna ediyor mu? Mesela benim ruhumun onu çözdüğün zaman da bu Kur'an 75. 8'ini çöpe atıyorsun. Bu da başka bir şey. Bu da doğru tabii yani. Burada katılıyorum. Nasıl yani? O ayıp. Bak onu şöyle bir söyleyeyim bakalım biz öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> Şunu şey yapalım bulacak bir şey. Ali hocam. <gülüyor> evet. E, vakit ilerledi ondan dolayı e, şey, hocam bir şey, ah, şey yapabiliriz. Aha. Önemli değil. Vakitten yana problem değil. Hayır dinleyiciler aslında ve şey aslında. Ölüm olgusunu estirseniz e, e, ölü ölüme ölüm olgusunun kavramların evet. yaklaşımından başlayalım oradan. Bu internete geçtiğimiz zaman 1 ayda en az bir milyon izleyiciye ulaşıyor. Evet. Yani bizim çünkü bizim burayı çok ciddi bir ilişim. Evet, kesinlikle. Doğru diyorsunuz. Eee... Ölüm... Bunlar bizim Meselesine... Meselesine... Şimdi Ölüm örgüsünü kelamcıların yaklaşım tarihinde evet. biraz önce bahsettim. Yani kelamcıların ruh anlayışına göre ölüm algılar değişiyor. Ama her ikisinde sonuçta ruhun bedenle ilişkisini kesmesi. Yani Gazali, işte Ragopel Esvali'nden sonra gelişen düşünce. Onlara göre ölüm, beden insan ruh beden içinde değildi. Bedeni tedbir ve tasarruf ilişkisine yönetiyordu bu ilişkinin kesilmesi ölüm olgusunu gerçekleştiriyor. Şimdi Gazali ile Descartes'in ruh anlayışı arasındaki tek farkı şunu gördüm. Descartes da ruh insan beynindeki gudde denen bezle ilişki kuruyor. Descartes diyor ki ruh ilk defa insan beynindeki bir bezle gudde denen bezle ilişki kurar. Gazali burada bir belirlemesi yok. Gazzali diyor ki tedbir ve tasarruf ilişkisiyle bedeni yönetir. Bu yönetim bittiği anda onun da bitmesinin temel nedeni bedendir. Çünkü Gazaliye göre ruhun üflenmesinin de temel şeyi bedenin olgunlaşmasıdır. Ruhu kabul edebilecek seviyeye gelmesidir. Beden bu özelliğini kaybedince tedbir ve tasarruf ilişkisi doğrudan kendinden kopmuş oluyor. Diğer kelamcılara geldiğimiz zaman yani Gazzali, Rahat ve ve Fahrettin Razli bazı kitaplarında Fahrettin çünkü düşüncesi değişiyor. Kitapların türüne göre felsefi kitaplarında da bunları savunuyor. Ama kelamcı mantığı yazdığı kitaplarda cisim olduğunu söylüyor. Yani diğer kelamcılara uyuyor. Onlara göre de yani latif cisim olan ruh insan bedeninden çekildiği zaman ölüm algı, ölüm olayı gerçekleşiyor. Benim açımdan ise ben ölümü insanın organizma bütünlüğünün dağılması olarak görüyorum. Dolayısıyla ruhun bedenden çıkması için harici bir meleğe ihtiyaç duymadığı kanaatindeyim. Çünkü diğer kelamcılar dualizmi kabul ettikleri için onlar ruhun bedenden ayrılmasını gerektiren bir meleğe gereksinim diyorlar. Dolayısıyla benim açımdan bir meleğin insan ölümünde Herhangi bir rolü yoktur. Duraşıza organizma bütünlüğüdür insan. Ve bu bütünlük e, biyolojik bir bütünlüktür. E, sona erdiği zaman yani ölüm kanunları gerçekleştiği zaman ölüm olgusu gerçekleşir. Şimdi bundan sonraki süreçte kadir azabı yani berzah ha. dediğimiz evre e, tabi berzah yani. da orada önemli. Berzah e, bir engel kelime olarak. Bizim şey anlamında bir berzah alemi var mı? Yani bizim klasik e, bizim e, klasik e, geleneksel kabullerimize ha. göre olgu şöyle gerçekleşiyor. Ölüm Olduktan sonra Allah ruhları tekrar bedene iade ediyor. Bakın tekrar ruhları bedene iade ediyor. Burada Mümkün düşünceye göre. Şimdi geleneksel düşünceye göre söylüyorum. Ruhsal dirilişi savunan Kelam tarihinde sadece i̇bn Hazım Hazm zahiri vardır. Kabir azabının ruhsal olduğunu söyleyen yani ölümle berzah evresinde Azabın ve nimetin ruhsal olduğunu söyleyen İbn-i Hazm el-Zahiri ve Ragıp el-İsfari'dir. Ragıp el-İsfari'yi bahsettim. Bunlar diyorlar ki ruhsaldır diyorlar ruh bedene iade olunmaz. Fakat kelamcıların bütünü, ruh beden iadesi olmadan, tat ve lezzetlerin ortaya çıkmayacağı kanaatindedirler. Niye? Delilleri var mı bu konuda? Delilleri, bu konuda hiçbir delilleri yok. Aslında kabir azabıyla hiçbir delili yok. Ben yani şimdi oradan bahsedeceğim, Mesela kabir azabını kabul edenler. Çünkü her şeyden önce, kabir azabı isimlendirmesi, bütün kelam kitaplarına yaygın bir isimlendirmedir. Halbuki eğer kabir yaşamı varsa, o zaman kabir, azabı, kabir ve na'imuhu şeklinde isimlenmeniz gerekirdi. Ama hiç kimse kabir azabı ve nimeti olarak isimlendirmiyor. Herkes kabir azabı. Hadislerde kabir azabı olarak geçiyor. Bunun temel yaklaşımı şudur. Kanaatimce Müslümanlarda kabir azabı düşüncesinin ortaya çıkmasında zemin teşkil eden Kur'an ayetleri değildir. Burada Kur'an cennet ve cehennem cennet nimetlerinden ve cehennem azabından bahsediyor. Cennet ve cehennem insan algısında çok uzak mekanlar olarak görüşüyor veya uzak Diriliş, varoluş alanları olarak gözüküyor. Bunlara daha duysal alanda bir takım azap ve nimet modelleri sunmak gerekiyor. Yani, daha somut yani e, algılabilmesi için. Onun için insanlar kendi yakınları diyor, bir yakını defnediyor, başka bir Müslümanı defnediyor, kabirleri ziyaret ediyor. Dolayısıyla buradaki azap, azabı çünkü nimet algısı fazla etkili değildir bu anlatımlarda. Azabı kabirle ilişkilendirmek, karşıdakinde istenmiş olan davranışı oluşturmakta da daha etkili oluyor. Çünkü Korku. Meclisi kültüründen, meclisi kültüründen yani. geliyor, de şey kültürleri var, Kur'an'da kabir kelimesi birkaç yerde kullanılıyor. El-hâkı muttekâ surattâ zûrtûl-mekâbir. Buradaki kabirleri ziyaret etmek aslında ölmek manasındadır, o şeyde değil yani kabir ziyareti anlamında değil. Ama insanların kabirle bir ilişkisi var yani dünya hayatında bildikleri bir alandır. Onun için de Müslümanlar kabir azabıyla ilgili pek çok hadis üretildi. Şimdi kabirde ruhun bedene iade olunmasını söyleyen kelamcılara göre ruh insan bedeninin bütününe iade olunmayacağına göre Çünkü bedeni kabre koyduğumuz zaman kabrin şartlarına göre beden çürüyor az bir zamanda veya çok bir zamanda Şimdi ruh bu bedenin neresine iade olunacak? Burada en son Acbuz Zeneb teorisi gündeme getiriliyor yani beden çürüyünce kuyruk sokumu kemiği anlayışı devreye gir giriyor bu da insanların tecrübesiyle alakası var, çünkü insan bedeninde insanlar tecrübelerle biliyorlar ki, bütün kemikler, et, insanın yapısı çürüyor, iskeleti kalıyor ve iskelet yapısı içerisinde kuyruk sokumu kemiği, yapısı itibarıyla en son çürüyen bir kemik olduğu için, tecrübelerinde bunlar olduğu için, ruhun onunla ilişkilendirilmesi söz konusu. Fakat eğer bir azap veya nimet varsa kabirde, o zaman Azabı, dünya hayatında azabı veya tadı veya acıları çeken nedir? Çünkü ruhun olduğunu kabul edenler bilgi ruhta şekilleniyor, tatları ruh ıı, idrak ediyor, acıları ruh idrak ediyor. Daha doğrusu ruhun varlığını kabul eden bütün filozoflar da aynı yaklaşımı söylüyorlar. Aslında insan ruhtur. Yani insanı ruh olarak kabul ediyor. Çünkü asli parça odur. Bedenin insanın kişisel kimliği dediğimiz personal identity. Acaba bizim kimliğimizin oluşmasında bedenimizin hiçbir yolu yoktur. Beden sadece bir araçtır. Bunu Gazzal de söyler, Aristo da söylüyor. Ruh, bedenin araç olduğu için o aracı kullanarak kendi amaçlarını, hedeflerini gerçekleştiriyor. E, kabir hayatında... Şimdi, şimdi bunlar bu kadar şey söylüyorsunuz, ayetlerle de söylüyoruz, biz anlayın diyebiliriz. Şimdi hocam, bunlarla ayetlerin... Erkan Hoca şu ayete dayanır, şu sözü söyledi diyelim. Yani, çünkü bunu kabir edenler ayetlere dayanmıyor, da, bu kabir edenler hadislere dayanıyor. Ya? Ya, şimdi, kabir şey, kabir azabıyla ilgili, Kur merkezli, şimdi yani, Kuran'da... Kur'an'da kabir azabı düşüncesi yoktur. Gerekçesini söyleyeyim. 46'yı dayandırıyorlar onlar. Evet. Diyorum, dayandıkları sadece iki ayet var. Bunlardan birincisi Ennar yoradura ayetidir. Yani Firavun ve ashabının evet. ailenin ölümlerinin onlara sabah akşam azabın sunulması evet. ayeti. Kıyamet günü geldiği zaman azabın en şiddetli de çar çarpıltırmaları. Bir de Nuh aleyhisselamın kavmiyle ilgili onlar boğuldular ve cehenneme girdiler. Şimdi bu iki ayet var, kabir azabı bağlamında kullanılabilen, genelde kelamcıların kullandıkları. Fakat bu iki ayette de aslında kabir azabı doğrudan anlatılmıyor. Çünkü ölüm ve diriliş arasında bir zaman yoktur. Bakın ölüm ve diriliş arasında zaman elbette devam edecek, yani geride kalan ölmeyen insanlar için zaman devam edecek. Ama aslında ölüm ve diriliş aynı şeydir. Öldüğünüz anda diriliyorsunuz aslında, zamanın geçmesi sizi etkilemiyor. Ennar yuradun aleyhe ayetinde yani kıyamet gününden farklı bir azabın onlara sunulması tamamen oradaki psikolojikdir. Yani azabı hak etmişlerdir onlar. Ama hak ettikleri azabı da kıyamet kopunca onunla karşılaşıyorlar azabın en şiddetlisiyle. Firavun ve ashabının boğulmaları ve ardından cehenneme girmeleri. Çünkü ölüm ve zaman arasındaki bir e, ölüm, yaşam ve ölüm arasında farklı bir zamanın olmadığını gösteriyor. Yani zaman akıyor ama insan bunu idrak edemiyor. keyfe tekfurune billahi... وَكُنْتُمْ اَمْوَاتَنَ ayetinde Aslında insanın varoluş evrelerini anlatıyor. Siz yoktunuz, فَأَحْيَاكُمْ Sizi dirilttik. ثُمَّ يُمِتُكُمْ Sonra sizi öldürüyor. ثُمَّ yuhikum Sonra sizi diritiyoruz. Başka insan, insanın ontolojik evrelerini anlatan ayetler, Mü'min suresindeki ayetlerde, Mü'min suresinde Yani diyor siz ölürsünüz, kıyamet günü diriltirsiniz. Bunun haricinde Kuran'ın hiçbir ayetinde iki defa öldürdün, iki defa diriltmedin. Ha, başlayalım. iki defa öldürdün, iki defa e, dirilt o ayetin hemen arkasında fa tarafla bir bina geliyor. Yani ehkeyt resne teni, emetne seteni, İki defa öldürdün, iki defa dövettin. Bu aslında insan tecrübesinde var olan sorguyu anlatıyor. İnsan bir şeyi itiraf etmesi için bir şeyi itiraf etmesi için ona işkence yapar, ona eziyet eder. Çünkü diyor ki sen bir iki defa öldürdün, iki defa dövettin. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi burada İki defa öldürdün, biz de günlük dilimizde deriz ki öldüm öldüm dirildim. Mesela bir şeyin zorluğu karşısında öldüm öldüm dirildim. Şimdi Ama bu iki kere, iki kere demeyiz. Ama Arap toplumunda bunu iki defa ifade etmelerinin, çünkü başka bir diyor ki, onlar orada başka bir ölüm tatmazlar. Şimdi cenneti anlatan ayette, illa mevtüler ula. Onların <gülüyor> ilk ölümü haricinde artık cennette yeni bir ölüm tatmazlar. <gülüyor> Fîhâ'l mûûd illel mûktetelûle mûktetelûle mûktetelûle yı Hayır tatmışlar, tatmışlar. Yok olmaz o o cehennemde İlla illa Cennet de tatmayacaklar ölümü Yok olmaz o, ölüm ne? Yani ölümün sonucunda neyi tatacaklar? Olur. Tamam hocam ölümün sonucunda neyi tatacaklar? Ölüm nenin şeyi Cennet ve cehennemin kapısı ya ya cehennemde tatacak tatacaklar onu ya cennete tatacaklar. Yani, i̇şte Böyle bir şey var. Elmas tadı öyle. Nemi to işte. Fiha. orada tatmazlar doğru. Sonuç o. Mesela bak fiha o cennete tatmayacak. mı? İlla isisi var. Birinci önü mi tadacaklar ama cennette. Ama birinci ölümü daha önce tatmışlar hocam. O hayır bak diyor cennette diyor. Cennetten öncesini söylemiyor. Cennette birinci önünden baş bölüm tadınacak. Öyle bir anlaşılmaz mı? Yani birinci öyle ölümü tatlıktan, ki isim, hayır hayır. Bak müstesnamin nedir orada. Arapçalarda bu öyle anla anlama imkanı yok ki. Orada imkanı yok. Ama hocam o zaman... Şey dışında, birinci ölüm dışında hiçbir şey tatmayacaklar. Zaten birinci ölümü tadacaklar orada ama diğer. Şimdi tadayım. bu cennet ve cehennemin ebediliği yani, gibi yani tartışmada temel e argümanlar, temel yani. deliller arasında yer alıyor. Hayır hayır şimdi olmaz ki bak. Mesela macaen illa illa zehirin dediğiniz zaman... Zeyd Haricinde herkes geldi. Gelmedi. Gelmedi. Zeyd Haricinde kimse gelmedi. E, o zaman bak illadan son nasip. Mağrâ ayet fil beyti illa, illa Muhammeden dediğiniz zaman o ev. Muhammed'i gördüğünüzce o ev olur. Tabii. Mağrâ ayet fil beyti illa Muhammeden. Evde Muhammed'ten e. başkasını görmedik. Bu e, şart değil. O elin içindekiler var. Elin içinde. Yalnız bu ayeti... Fil demek gibidir. Orada. Tatmayacaklar. Tatmayacaklar. O zaman dünyadaki ölümün ücreti hocam? Dünyadaki, dünyadaki tadılmış yani şey değil mi? Ölmüş gitmişsin bir yere bağlanacak. Yani cennette yok. tekrar ölüm mü var diyorsun yani? Tabii o elmem fıtrûu da var cennet. Ya biz bu dünyada iki tane ölüm tadıyoruz işte. Bir her gün. Ya, Amca hocam Kur'an'ın bağlamından Ben Kur'an bağlamında böyle bağlamından çıkarıyorsunuz ama bunu. Kur'an'ın bağlamında o, yani, tartışmanın bağlamında, bağlamında böyle bir şey yok. O ya ama hayır bak o, o cümleye başka mana veremezsiniz ki cennette tadıcaktır. Bak, la yezûkûne fîhâ fil cennetine mutlattır. Tamam, ölümün sonuçlarını tadıyor hocam. Allah bunu bir deyim hocam. Onu kastediyor. Sonuçtan bahis yok. La yezûkûne fîhâ el-mâvted. Şimdi, la yezûkûne fîhâ el-mâvted miydi? La yezûkûne fîhâ el-mâvted illa-mâvted-el-ulâhâ. El-mâvted. O ölümü orada tatmayacaklar. Ama birinci ölüm hariç. Hocam orada ölümü tatmazlar. Daha önce birinci Tattıkları birinci ölüm hariç olacaklar. Yani birinci ölümü tatmışlar. Dünyadayken birinci tatmışlar. dünyada yani. her gün ölüyoruz zaten. Hocam illa Hocam e, illa İlla yedatının şöyle bir yorumu da var hocam bu. İlla bi meşayi, illa bi mırıs yani ayetleriyle işte ilgili. Asla olmayacak anlamda. Asla söz konusu şey değil. De örnek, örnek, yani Allah onların şefaat etmesine asla izin vermeyecek anlamında. Mesela orada e, istisnadan sonra ha, müstesnalar Allah'la ilgili kullandığı tabi, tabi, tabi. zaman izin kelimesiyle meşiyetle ilgili kullandığı zaman Meşiyetle ilgili bütün kullanırlarda otoritesine vurgu Meşiyetle ilgili kullanan böyle bir cümle örneği var mı? E, işte, tamam. Daha Tanzil şu an ezber hafızada geliyor. Men zelze yeş'u illa bi izni. Tamam. Men zelze yeş'u indehu illa bi izni. Tamam. tamam. Allah'ın iznine şefaat var. Ya Hayır, Allah asla Hayır. onların şefaatine vermeyecek şefaat anlamında. Allah şefaati vermeyecek. Oradaki. Yani olsaydı onun izniyle olurdu. Olsaydı onun böyle bir şey olmayacaktı. O zaman peki bir dakika. Meryem suresinde ve sukul mujrimine ila cehenneme virda diyor. Virda. Evet. Ondan sonra la yamliku nes şefaate. La yimlikuna orada. Hmm. Orada cehenneme gidenler e, malik olamayacaklar şefaate. İlla limen limen ittahad inder rahmet. İlla men ittahad inder rahman. Ne başka hocam, sonra, bir, bir kullanıyor. İlla istisasından sonra. Başka. bir illa bi izni kullanıyor. Allah'ın tamam, sözünden Allah, razı Allah olması kafası oluyor. Allah i̇zin Allah'tan ayet bu, bu izin gelmez. Allah'ın otoritesine vurgu yapan, yani Ahireten çünkü şefaat, hocam, yani. hocam, mu hocam? şefaat, ahiretteki şefaat değildir. Dünya hayatında müşriklerin putları. Allah'a kulay e, şefaati yani nedir? Şefaate keri. girmeyelim biz. Bu şefaate şefaat şey. girmeyelim, girmeyelim. ayrı bir konu var. ayrı bir konu. Onlar olduğu, olduğu girip, anlamına gelmez. Şefaate, şefaate, şefaate girmeyelim. Şefaatin şefaatin böyle bir anlamı var ama böyle bir anlamı var. Otoriteye vurgu yapıyor. Olabiliyor şuradan kaynaklanıyor Mesela oradaki cennette olduğu nereden çıkarılabiliyor? Bu konuya dair bir delil lazım. Gel mesela oradaki ya fihadaki Hazami cennete gidiyor. Tamam cennete gidiyor doğru dur. Hayır cennette tatmayacaklar yani katacaklar. Birinci ölümün dışındakini tatmayacaklar. Hocam o biraz işte yoruma giriyor sanki. Evet. Yorum olur mu? O Arapça başka bir anlamı Hocam o metelule dünyaya ait hocam. Dünyaya metelule dünyaya ait. Herdeki Hazam'ı cennete gidiyor. Hocam Zabi cennete tamam, gidiyor. Doğru. Ama orada e, ölüme tatmayacak. Diğeri varlığın onun kendisi diyor. Bir defa ölüm var. Cennet ebedidir diyor. Evet. Yani o, kabir azabındaki bir, bir başka ayet daha var. Safa suresinde de bir ayet var orada. yani biz e, öldük e, dirildik daha tamam, ölmeyeceğiz değil mi anlamı. Dünyada yani. oldu yani bitti. Tabii, oldu bitti. Bu ölümden başka tatmayacağız. Yani Kur'an anlatıyordu. Kur ölüm, da, ayretin, yani e, anlatıyor. Kur'an'da ölüm dünyada tektir, dünyada evet. gerçekleşiyor. Ama ahiretteki tabii bu cennet cehennemin ebediliği gibi tartışmalarla alakalı bir şey. Ondan sonra e, azap ve nimet ebedi midir yoksa cennet ve cehennem olduğu süre süren midir? Tabi bunlar hepsi tartışmalı konular. <gülüyor> Şimdi bakın şuradan şey hareket ederim. Biz dünyada gördüğümüz tat, gördüğümüz dokunduğumuz insanı, işittiğimiz insanı bile çözümlemede e, sıkıntı çekerken, şimdi cennet ve cehennemin ebedini tartıştığımız zaman da tamamen metin üzerinden hareket etmek zorundayız. Ya niye? Bak, si, bak, metin üzerinden gidelim. Bak şimdi mesela şeyde diyor ki Saffat suresinde cennetteki bir kişinin konuşmasından bahsediyor. Efem nahnu bi megitin 57-58 şey 58-59. Efem nahnu bi megitin اِلَّا مَوْتَتَنَا الْعُولَىٰهِ Bak, e, bir meyitinden istisna ediliyor. اِلَّا مَوْتَتَنَا الْعُولَىٰهِ وَمَا نَحْنُ بِمْعَذَبِينَ Yani dünyada o birinci mevt tadılacak orada. Ama o birinci mevt şeydir o şeyde Zümer suresindeki anlatıya tevfe lan fişahine muvtiha ve letiylem tevhine Hocam yani bu Kur'an bak sözlü metin olduğu için burada şöyle bir problem var anlatımla ilgili bir problem var bence Bizim bu, yani yazılı metne göre düşünüyoruz ama Kur'an'ın Kerim'in sözlü metin olduğunu unutmamamız lazım. Bu sözlü metin içerisinde bir diyalog var o diyalog içerisinde hitabi bir metin ee, geldi şu burada insanların cehennemedeki cennetteki ahiretteki durumları tartışıyor o tartışmada diyor ki o insanların dilinden çünkü diriliş anlatıyor. E, dirilikten sonra artık bu dünyada ne yaptıysanız karşılığınızı orada göreceksiniz. E, artık orada ebediyen mutluysanız ebediyen mutlu yaşayacaksınız. Mutsuzsanız ebediyen mutlu mutsuz yaşayacaksınız. Dirilişi anlatan e, bir e, bağlamda e, geçiyor. Bir... Tamamdır. Işte, diriliş diriliş ve sonrası ahiretle bu, bu ilgili. Kimde o şey mahşeri bitmiş adam cennette. Tamam hocam. Yani bence zaten hepsi mahşer, cennet, cehennem <gülüyor> Kur'an'da de hepsi bir bütün anlatılıyor. Yani, yani, şunu... O ayrı bir tartışma sanki şöyle deymezler o cennet ehli yani biz artık ilk ölümü dünyadayken tattık artık cennette ölüm yok ama şimdi işte, hmm. demiyor bak illa diyor illa illa illa mafele o her doğru, her doğru hocam, hocam, cennete biz, giden doğru. gelen hocam, anlaş, anlaş, hocam, hocam yani. cennete hocam, giden hocam, gelen hocam, yok zaten olarak, bir, Arapça bir, Arapça Arapça olarak, Arapça Arapça bir metafor olarak anlatılıyor bunlar hocam ben cennetle cehennem gibi bütün anlatımların Allah'ın insanı konuşması varlığı konuşması var yani giden yok hocam la ilahe illallah yani, mecazdır ya hiç sapkata olup görmüyor biz orada metafor hatta tamam güzel mecaz da değil şimdi burada da aynı şey mesela simgeler kullanılıyor ama Allah var Allah var evet doğru. İşte burada bilincim işte yok ama o mevte var. Ama hocam şurada şey yapamıyoruz biz anlaşamıyoruz herhalde. Bu ölümün cennette olup olmadığına dair o ibareden bir şey çıkartılabilir mi? O şey var işte. Yani. O zaman bağlam güme gidiyor hocam. O zaman illa baklılığa dediğiniz zaman o iyiymiş olduğunuz baklılığa, o kaldı da iyiymiş olduğunuz baklılığa. Ama bu biraz, biraz yoruma, yoruma gider işte. Biraz. Hocam bu da bağlam değil ya. Yani, bu da ibare var. çok açık burada, yoruma geliyor. Yani burada. hocam neyse yani. Yani, yani burada sorun ama burada. iki defa öldük, iki defa dirildik ayetinde bilmiyorum yani orada itirazınız. Var mı? Yani Öymen odaki. cehennemlikler cennete gidenler onu söylemiyor. Söylemiyorlar. İşte Tabii. günahların itiraf edilmesiyle alakalı o bir şey olduğu için. onlar. Yani ben onlar tamamen tabi, burada e, günahları itiraf etmeye dönük işte bir anlatım için olduğunu düşünüyorum. Hocam orada bir şey var ya. E, insanların üzerinden yani dünyadaki insanlara ahiretin nasıl olduğunu anlatımı var. şey. Yok daha dinleri bir, anlatıyor. anlatıyor. Birileri üzerine insanlar olarak onu anlamaya çalışıyorlar. Yani. Yani. Ama işte Hocam sen şey de, bir e, senaryo e, yazıyor. Kabir, mezarlık, kabirde örneğin şu. Ha. Şimdi reenkarnasyon re re kavramlar veya tenasuk diyelim. E, genelde bütün bunlarda hep döngüsel bir zaman tasavuru vardır. Yani reenkarnasyon, tenasuk düşüncesinde ortaya to o toplumlarda, ortaya çıkış toplumlarda ahiret inancı olmadığından İnsanın dünya hayatında karşılaştığı fiilleri tekrar tekrar yaşamda var olması suretiyle gerçekleştirmek istiyor, anlamak istiyorlar. Fakat e, cennet ve cehennem, yani azap ve nimet için yeniden bir yaratılış, enneşetü tüthaniye yani ikinci bir yaratılışın olduğu inançlarda reenkarnasyon düşüncesi var olmaz. Şimdi ölümden sonra berzat dediğimiz yaşamı, mesela Müslümanların genelde yani kabir azabını kabul eden e, anlayışları açısından düşünürseniz, yani çoğunluk kabul ediyor çünkü, burada Cennet e, kabirle dolduruyoruz bu berzak dediğimiz süreyi. Diğer bazı topluluklar reenkarnasyonla yani yeniden bedenlenmeyle bazıları tenassuk olarak bunu formüle ediyorlar. Orada tenassuk anlayışında insan ruhunun hayvanlarla bitkilerle tekrar insanla e, bunlarla çok sayıda düşünce var. Bunlar benim kitapta var, onları oradan okuyabilirsiniz yani burada. Bütün mesele şu, orada yani dünya hayatında insanları iyiliğe yönetmek. Yani tenassuk kabrı edenler de istiyorlar ki insan dünya hayatında iyilikler yapsın tekrar insan bedende var olmaya devam etsin. Çünkü da zaman döngüsel olduğu için, ama dinlerde veya dinleri kabul eden anlayışlarda zaman uzanımsal olduğu için daha çok süre gelen, devam eden bir zaman e, algısı var. Şimdi bu, burada da kabir azabı öğretisi devreye giriyor. Yani kabir azabı öğretisinin benim e, kanaatim, tamamen hadislere dayandırılmış olması ve Kur'an'da bunun karşısında e, ayetlerin var olması, Özellikle camide, yani vaazda, kürsüde toplumu korkutma üzerine kurulmuş bir dini, algının duysal örnekler bulma amacından ortaya çıktığını şey Peki nasıl anlıyorsun? ''Ve lâ hasemenlellezîne gutilû fî sebîlillâhî el vâdîlâhî el vâdîlâhî el vâdîlâhî el vâdîlâhî el vâdîlâhî el Bela tahseb, bela tahseb fi Allah yom öldürenleri hesaba etme diyor. Bela hayyane Aslında onlar diridir ve katında rızıklandırılır. Başka bir deyişle, Allah el ile verdiklerinden mutludurlar bunlar. Onların bedeni ölmüş işte şey yapma. Onların paramparça oldu bacakları. Paramparça. Okur musunuz? Kendilerinden göre kendinden tamam, sonra gelip ediyorum, de diyorum. kendilerine ulaşamayanları <gülüyor> müjdelemek isterler. Müjdeliyorlar. Müjdeliyorlar evet. Müjde vermek evet. isterler. İsterler. Bildiğin elmi hakubi henüz kendilerine ulaşmamış yani olanlar da. Şeytan olmayanlar da. Şeytan olmayanlar da. Ya ya da bu da orada, ya, şehit şeyt olmaz. Şehit için korku veya ne diyecekler? Ella haufun aleyhim ve lahum Korku yok kendilerine. Üzülecek de değiller hocam. ama orada bak rızıklandırılıyorlar bu. Onlara ölü demeyin şimdi diyor. hocam açıklayayım. Şimdi Kur'an'da şehitlerle ilgili anlatımlar var ve bu anlatımlar bizim kelamcıların e, ilgisini çekiyor. Özellikle bu berzak yaşamıyla ilgili, ölümden sonraki yaşamla ilgili. Bir Kur'an'da şehitlerle ilgili konulmuş e, içeriden bir tane sözdür onlara ölüler denilmemesi. Mesela ölüler işte şehit demiyorum mesela kutle fise bizimkiler söylüyor. Bize demişler. bilillah. Yani. yani Allah yolunda öldürülenler diyorum yani. Ben geleneksel e, terminolojiyle oradaydı tabii. Terminoloji orada şehit doğru. olarak şehit deniyor, ona şehit denmesine temel işte şuna dayandırıyorlar. İşte insan e, ölmeden dünyadaki yerine tanıklık ediyor yani. Kendi şeyini görüyor. Anlamında o şehit kelimesini e, orada kullanıyorlar. Kur'an şey e, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz diye bir, bizi uyarıyor. Şimdi Kur'an'ın indiği ilk dönemde savaşmanın yani fi sebilillah Allah yolunda savaşmanın önemli bir e, fiil olduğunda, şu anda, şu anda da devam eden o dönemde Her de e, var olan bir eylem olduğunda şüphe yok. Dolayısıyla insanların şehit olma e, şehitlik makamına son derece olumlu bakmaları gerekiyor, bunun faziletli bir fiil olduğunu çünkü e, ölümden sonra rızıklanmak ve bu nimetlere kabul bu nimetlere ulaşacağını düşünmek aslında insanlara savaşma Allah yolunda savaşma azmi, kudreti de, de e, morali yani, de, de veriyor. Gene bak şüphesiz olur Şimdi ama Jibril'i yani bu ölüleri sembol falan değil mi? Bu hocam burada istiyor... sembol falan yok. Birincisi Allah diyor ki şeyhlere ölüler demeyin. Niye? Çünkü onlar diyor başkasının yani kendi fiilleri, yani fiilleri için mücadele etmediler. "Ve la taqulu men yuqtala fi sabilillahi amwat bel ahya'u" ve lakin la taşuruna ayeti de var. Onlar diridirler. Onlar diridirler. Siz onu farkında değilsiniz. Tamam. Aslında şunu söylüyor Kur'an. Yani sizi onu kavrayamazsın. Aslında Kur'an şunu söylüyor. Siz de eğer bugün bir yaşam sürüyorsanız, sizin bir varlığınız varsa, onlar siz Şehitlerin onlar sayesinde. öldükleri için siz bunlara e, sahip oluyorsunuz. Şehitlikle şahitlik arasında bir ilişki var. İlişki olacak. var. Şehitlikle şahitlik ya, arasında bak, bak, şehit bir ilişki var. Onları. yani şeye, ona şey Kur'an'a Kur göre konuşuyorsa Kur'an şehit kelimesini kullanmıyor onlar Hocam onlar cennetler zıktlanmaktadırlar çünkü ölümle. Hı, bir Tabii. Hocam evet, ölümle. Kur'an Kur'an açısından değerlendirilmiyor de. Ölümle yaşam arasında evet. bir zaman olmadığı için aslında ölen bir insan onların da fiilleri başkalarının yaşaması için olduğundan ve mükemmel olgun fiiller olduğundan onlar azap görmeyeceğine Yok, zaman göre o olmadığı için neye göre söylüyorsun Hocam şunu için söylüyorsun Kur'an'da eğer bunu övmeseydi o zaman hiç kimse e savaşmak istemezdi Güzel de bak şimdi bak bunlar ölmüş ve rızıklandırılıyor Mesela Yasin suresinde de şehit eden bir adamdan bahsediyor Allahu Teala. "Fe iletkhulü'l cennet" Gir cennete diyor. "Keşke kavmim yalemun bi mağfireli rabbi ve cealeni minel keşke bilseydi ki" Rabbim beni niye affetti? Çünkü ben günahkar bir adamdım. Ve, e, şey, ve, ve, ve, ve ikrama uğrayanlardan beni niye yaptı onu Ama keşke... O, hesap sualden sonra olmayacağına dair bir şey var mı acaba? Var Neyi mı acaba? anlayamadım. Mesela ölümden... Çünkü şöyle, Yasin suresinde bir şey var. Belki bu daha açık ve daha somut bir ayet diye düşünüyorum. Ee, diğerleri açık da hani müteşabih kısmına girebilir belki. Bu Muhkem olarak ee, Kâle ya veylena men be'a'tenem mergadina o yeniden dirilişte, yeniden dirilişte. Hocam işte, orada şöyle, eğer, ya da başka bir ayet daha var. Hayran Enbiya suresinde ve mâ ceâle libeşherin bin qablike'l-hûnt fe emmittefûmûl-hûmûl-hûnt Şimdi orada enteresan bir şekilde açıkça hani yeniden dirilen Yasin suresinde kişiler diyor ki, bizi kim kaldırdı? Sizi ilk defa var Yani hayır, hayır orada bir şaşkınlık var. Yani. Şimdi yaşayamaya devam eden kimselerde bu şaşkınlık olmaz, öyle değil mi? Tabii. Ona denme, yani ben şehitlikle ilgili, yok, orada öldüler. Kâfir, dikkat derseniz. Hocam öldüler, Allah katında rızıklanıyorlar. Onu söyleyenler kafir, mümin değil. Anladınız Hayır, tabii o Ama şöyle onlar yalnız tanıyorlar aslında. Çünkü ölümle yaşam arasında bir zaman olmayınca şey bütün şeyler için geçerli. ile ilgili. Evet. Hocam onların hakkında Allah tarafından verilmiş yargı kesin olduğu için çünkü artık onlar şehitlik makabına ulaşmışlar. Dolayısıyla onlar onların cehennemlik olmaları söz konusu olmadığı için onlar kesin olan bir yargıyı Allah sanki o anda rızıklanıyor rızıklanıyormuşuz gibi Allah söylüyor. Sanki demiyor hocam? Gerçek söylüyor. Hayır, gerçek söylüyorsunuz hocam. Ben sanki demiyorum. He ben ne? Sakın ha. Böyle bir şey isabetme diyor. Kesinlik var orada. O Peki o zaman da şöyle düşünelim hocam. Da, Şehitlerin da, da, da. ölümlerinin ontolojik yapısı Ya Kur'an'ın dilini öyledir diyecek şeyimiz yok. Diyor ki Allah Teala O toplumun diliyle anlatıyor. Tabii ha. ki Kur'an'ın kendi özel bir dili yok ki Arap Arap, Arap ne diyorsa öyle anlatıyor. Yani, Kuran yani. özel bir dil yaklaş, yakıştırdığımız zaman bir defa yüzden, şey Bunlar Arap'ın dilinde yok değil mi? Bunlar Arap'ın dilinde var olan şeylerdi. Ya, yani şehitlerle ya ki ama bu... ama özel bir dil değil yani Kur'an'ın dili. Arap'ın konuştuğu sözlerdir. Hocam ontolojik olarak şehitlerin ölümü ile diğer insanların ölümü, yani organizma bütünlüğünün dağılması anlamında bir farklılık var mı? Her ikisi de yani şehit gidiyor, gazi olabiliyor. Yani eğer ölmezse. Evet, o zaman size Kur'an'ın bir başka prensibini söyleyeyim. Bak Allahu Teala diyor ki: Kim bir e, ve ceza menca bir haseneti felev ashru İyilik yapanı 10 kat 10 kat olur. En az on kat. Tabii daha fazlası da var. Şimdi bu adam Allah yolunda canını vermişse Allah da buna can vermesi lazım. En az on tane can vermesi lazım bu kişiye. Dolayısıyla bu buna Allah yolunda can vermesine karşılık bu kişinin şey ölüm say ölü saymayın. Ama size göre ölmüş ama bana göre ölü değil diyor. Ben ona çünkü koyduğum kurala göre ona bir can verdim ama su o canı anlayamazsınız. Ama belki Latin orun ifadesi şöyle anlıyorsunuz. Yani diyor ki diyor. hayır onlar diyor öldüler diyor onlar kendi zevklere, safalara ve kendi fillerine. Şi şey açısından yani onlar oluyor. diyor sizin yaşamanız için oldular. Bir de kime söylüyorsunuz hocam? Asıl evet. şey muhatabiniz Söyledi insanlar. E, ya bunlar boş boşuna e, öldü gittiler hayatları boşa gitti, yazık oldu bunlara falan diyen bir kesin var. Bu Bedir Savaşı bu sonrasında... ilgili Evet hocam, Bedir sonrasında bazı Müslümanlar iken münafıklar kendi aralarında tartışma yaşıyorlar. Uhud'dan sonra o şey geliyor. Alimdan geçiyor. He, evet, bu şeydir. Şimdi bir de bir şey var, Kur'an'da baktığımız zaman hayat ve ölüm metaforları var. Şimdi burada Kur'an'da hayat... Mesela şey ben şöyle okudum, e, öyle, keyfete kurrabli ve kutu'ya mu'atten fe ahiyakum. Şimdi oradaki mevhut kelimesi kullanılıyor. mevt kelimesi orada, yoktunuz anlamında almak yani, zorundasınız. Yani ölüm şudur bir yerde. Artık ölüm hiçbir yani. şeyi olmayan, olumsuz Olumluylu. anlamda kullanılıyor. Mesela ölüm... kafirler ee, yani. kafirler ölüye benzetiliyor. Aynen. Müminler diriye benzetiliyor. Yani evet. ölüm kelimesi Kur'an'da sadece gerçek anlamda ölüm yani ona kullanmıyor. Kur'an'da kullanıldığı için hocam bu o tarafa da atfedilebilir. Yani, yani Kur'an'da kullanılıyor ama, yani. ama onun mecaz olduğu belli. Bak diyor ki e, inne la tüsmi'u men fil kubur diyor. Evet. Bir şey veriyor da bir e, i̇stihare yapıyor, sen kabirdekileri de işittiremezsin diyor. Yani bu adamlar da kabirdeki gibidir demiş o. Bir istihare Ama yapıyor. hocam onun istihare için hakikatin olması gerekiyor. Hakikatler şudur ki kabirdekiler işitmezler. Tabi elbette bak dediğim yani, çok doğru. Bu doğrudur. Hakikatinin daha güçlü olması gerekiyor. Tabii. Tabii. Yani iş, şey yani mezheplerde kabirde yani. bir yaşamın olduğunu işittiklerini bu gördüklerini ya bu işit, yani bunlar. Az önce söylediğimden ben bir şey demiyorum Yani, yani telkin olayı o, o vesaire kabirle, bunlar. Tabii onlar saçma şeyler hepsi. Kabirle ilgili o kısımlara bak dikkat edersen hiçbir şey söylemezsin. <gülüyor> ama niye şeyittir <gülüyor> abi Niye şeyittir <gülüyor> evet. ayrılıyor? Bence Müslümanlarda Allah yolunda ölmek için bir teşvik evet. e bağlamında bunları değerlendirmek Şüphesiz lazım. Şüphesiz bunun için de o teşvik de var elbette var. Ama sadece teşvik değil. Yani siz diyor, bunu aslında onlar canlılar, çünkü siz varsınız, onlar ödükleri için varsınız, bunun bilincinde olun diyor. Canlılarınızı yani Allah'ınızı cennet karşıda satın, satın almıştır, almıştır diyor. diyor. Hayır bir de şöyle bir şey değil mi, ölen insan normal şartlarda şehitlik dışında, e, şeyleri biter. Sevabı ve günah meselesi biter ama yani onların Yollanan devam ediyor devam fiilleri. Devam ediyor ya. Yani yani. Sadakayı cariye anlamında da düşünemez miyiz? Yok ama sevap yani. ilgisi yok. Rızıklandırılıyor diyor o kadar. Hocam işte cennette onlar toplanır. Ya rızıklandırılacaklardır. da anlıyor muyuz biz? Gitmeden rızıklandırılıyor. Ferihine bi ma tahumullah. Hocam onların yeri kesin olduğu için artık onlar zaten rızıklanıyorlar. Onlardaki yerleri kesin. Mesela... Kuran'ın içerisinde birçok yerde mazisi gayla geleceği evet. anlatmaz mı? Yani. Tarik koptu Cennet cehennem bütün mazisi yapıyor. Muzarî ne kum bu, muzarî bu. Evet, tamam işte yani ama o biraz daha rızıklanacaklar anlamda. Muzarî olunca zaten onlaracak anlamıyla örnek çok daha kolay. Evet, evet. şimdi kabirden e, kabir berzah, azabı berzak e, yani ben berzak insanın dünyaya dönüş işlerinde bir engel var yani insan artık dünyaya dönemiyor tekrar yeniden varlık bulamıyor ne zamana kadar yavm-ı yubâsûn, yani dirileceği... Yani berzah bu değil mi hocam? Yani, yani berzah bir engel bu, olması, Bir engel mı? olması, yani dünya hayatındaki yaşama yani. dönmek için bir engel tamam. olması ve insan artık e, dirileceği güne kadar Aha. ben orayı yokluk evresi diye e, isimlendiriyorum. Dolayısıyla ben diyorum dünyada kevin hali oluşuyor, kevin, ölüm bir fesat halidir, bozulma halidir, ahiret ise tekrar bir kevin halidir, oluş halidir. Tamam. Bir beden için doğru ama ruh için değil. Ben ruhu kavramı değilmiş hocam. Ruhun varlığını değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ayrı <bir> ruh varlığını kavramı değilmiş. Ayırıyoruz Ayrı bir ruh olarak. Evet. Şimdi o işte orada konuşan bak burada rızıklandırılan ne? Yani şey Hocam Allah konuşturuyor. De, Allah şehitleri konuşturuyor. Şimdi biraz önce bir e, şeyde e, ayrı bir ruh olmadığını söylemiştiniz sanki. Böyle Ama bak şimdi. Bugün günümüzdeki bak, bunun içerisinde he. bir program var. Bunun içerisinde bir elektrik var. Ama gidiyor işte. De, gitmiyor mu? Ama bak bunun o insanı insan yapan şey hocam. Neyse o gidiyor ama. O insanın bütünlüğünde var hocam bu dersi. Bu mesela o... bilgisayarımız öldüğü zaman o, o şey bilgiyi çekip alıyoruz. Ama o insandaki şey bilgisayar ama insan bitiyor et... ama o zaman, o zaman insan da yapamaz hocam. Ki, algılama devam ediyor mu? Ruhsuz insan olamaz hocam. Bak işte, ruhsuz insan demiyor Kur'an-ı Kerim. Tamam. tamam, tamam. O doğru. Çünkü o ruhla beden birleşecek ki insan olsun. O tamam. şey yapmıyor, ayırmıyor. Onun için mesela ve idan nufus zuvciyet. sonra nefisler birleştirildiği zaman işte o dualist dediğiniz şey. O alimet nefsün maqt demek. şey değil Siz mi? Nefsi nefsi o. Zaman alimet nefsi ruh anlamı nefis. Anlamı alimet nefsun mahtara. Nefsi burada mı? Bu bedenle birleşti hocam. Burada nefis burada yani. bir araya tamam gelmesi değil mi? Yok hocam orada idan nufus zuvciyet. Zevç kelimesi Kur'an'da hep eş anlamında kullanılır. E, dolayısıyla ha, ha. insanlar oraya karşı e, karşıya gelmesi, yüzleştirilmesi e, anlamında şimdi, kullanılıyor. Şimdi o eşleşme kelimesi sadece yeniden dirilişte kullanılmıyor. Fatır suresinin 11. ayetinde de kullanılıyor. Yani ana rahminde de eşleşmeden bahsediyor. Ve vücudunuzu kuranen ve inat diyor. Tamam. Sizi kadın erkek yarıpaldı. kadın erkek değil o. Ee, şeyde ana rahminde ruhla bedenin çiftleşmesinden bahsediyor ayet orada. Hocam onun daha doğu, doğumdan önce onun. Yok hocam bah onun bah embriyo, embriyo, e, embriyonun e, ruhu <gülüyor> döklenmesiyle. Fatih 11, Fatih 15. sure. Biliyorum hocam o ayeti. Orada diyor mesela bazısının kızı olur, bazısının erkek çocuğu olur, bazısının evet. kısır olur, bazıları... Sizi çiftler diye tercüme edilmiş. Bak, Tercümelere bakma, atlıyor, tercümeden atlıyor, bir şey çıkmaz in trabe temen nutfe bak, bak, bak. Eh, buy ya, buy ya. şimdi bak iyi şimdi yok burada diyor ki nutfeden oluşturduk sümen şerine o halkanı akhir yerine cehalakum izvajen şifleşmiş hale getirdik diyor yani ruh ve beden dualesi tam tam orada ve nufha fi hocam orada hocam orada bir yok hocam orada bir yaklaşım sunabilir miyim şimdi kurandaki cehale kelimesini ama oradan sonra da ve ma tahmilu min ente ve la da illa bir ilmi henüz olmuş değil bu ya yani düşük yapan da şey hep sallanılımlı değil yani bu. Hocam, birlikte Hocam orada bir cehale bir yorum yaparsam e, kanaatim de daha iyi anlaşılacak. Şimdi cehaleyi bir sefer bütün bu mahallerde yaratma sözcüğüyle tercüme etmeleri hatalıdır. Yani. Yaratma değil burada. Ya, cale, yaratma, cale, değil. Hocam Cale, yani, cale, cale varlık varlık varlık halinden sonraki bir değişim halidir. İşte işte zaten ondan dolayı ben normal. Dolayısıyla biz cinsiyetlerin işte cinsiyetlerin daha sonra oluştuğunu ben oradan çıkarıyorum. Mesela bazınız eş olarak dişi ve erkek olarak oluşuyor. Cinsiyetler daha sonra oluşmuyor siyyet ilk andan belli. Hocam spermi de e, şey var ama belli. oluş evresine geldiğiniz zaman oruçtan hayır, sonra çeşitliler oluşuyor. Ben onu yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de ben ilk andan belli olduğunu an, anlıyorum. O başka o o, o da nefis diyor. Ama burada bak diyor ki ve vüde tamam sizi eşleştirir. Ee bak sünne bak diyor. Bak kadınları erkekten bahsetmiyor. Sizi rahmin içinde çiftleştiriyor ruhunuzla beraber. İşte öbür et organlar oluşturduktan sonra üzerine canım hocam hocam hocam ge gebe kalma siz o falan zorunlu için şimdi, şimdi hocam musun, e e da, gebe kalmada ruh yok Vücut tamamen Hangi ana -o? şey olurk olgunlaştıktan bütün organlar tamamlanıp Hocam, diğer insanlarla ihtilale gelince ruh üflenir. Hocam ayeti bir baştan alabilir miyiz? Vallahu halakakum min Allah sizi topraktan yarattı. Sümme men min nutfetin. Sonra sizi topraktan, topraktan, topraktan. herkes topraktan yaratılıyor. Tamam. Herkes nutfeden yaratılıyor. Sümme cealakum azvaca. Tamam. Sonra sizi eşler olarak Yarattı demeyeceğiz şimdi. Eşler haline getirdi. Eş, tamam Eşler haline getirdi. Yani dişi Aday, veya erkek. Dişi erkek, diş erkek değil. Dişi erkekler. O dişi erkek, onlar kardeştir sen dediğin. Dişi erkek kardeştir. Burada ezvaç. Ruhla beden birleşmesi. Onun için o şeydeki, ve hocam, da, yani. konu, alakam alakam alakam hocam. Bak, ve kalaq'a minha zevcaha yeter. Nasıl ne yapacağız hocam? Ve kalaq'a minha zevcaha. O ayrı bu ayrı. Lemme tahmil ona Yani zevc yani, şey. hocam, hocam devamında diyor ki. "Vürüsse ve velatida illa bi ilmihi." Tamam. Kız çocuğu doğuran da yoksa düşük yapan da hepsi Allah'ın ilmindedir. Yani hepsi Allah'ın kanunlarına tamam, göre bak gerçekleşiyor. Bak şimdi bak taşıdığı da doğum yaptığı da. Tamam. Şüphes Allah bilgisi bak bak doğumdan önceki halden bahsediyor. Hocam sünneden sonra kalakadan sonra bence rahmin dışına çıkıyor. Hocam çıkmadı sünmeden sonra üçüncü sünme rahmet çok önceki sapan. Yok mutlu ben mutlu e, önceki. cinsiyetlerin e, oluşum evrelerini yani cinsiyetler daha sonra oluştuğuna vurgu yaptığını düşünüyorum çok <gülüyor> sen burada. Yani ya, tamam da bak şimdi, da bak, bak kaç tane ayet var? Bilimsiz, bilimsel okuyorsunuz Arabın Arap'ın Arap ın, Arap ın anladığı dilden konuşursak ben Arap, bu sizin dediğiniz Arap'ın kafasında siz, karşı olmadığını Siz öyle olur. diyorsunuz da ben şu, şu anda yani şunu çok büyük bir şeyle iddia ediyorum. Kur'an-ı Kerim Hiçbir bilimin ulaşmadığı kadar bilimsel kitaptır. Bak bu derece iddialıyım ben. Allah şöyle bir, Hocam ben de olabilir. iddiamı şöyle dilendiririm. Kuranda bilim yoktur yani. Ben Kur'an'dan Ben şimdi Kutup Bölgesi de. için hocam. yazdığım hocam. Da benim makalemi Amerika'da ve Avrupa'da kaç tane şey bekliyor şu. O an. zaman şu sorunun da cevabını vermemiz lazım evet, hocam. Ben çünkü. Evet. Şu sorunun cevabını vermem. O zaman Allah'ın Resulü yani Arapları bir İlk Müslümanlar Allah'ın yani, Resulü? Allah'ın Resulü özellikle vahya olan insan. Bunla Ya var. bunu bilmiyordu, ya da biliyordu anlatmadı toplumu kaldıramadı. Onu için. bilmesine gerek yok ki. O bize yöntem anlattı, ondan sonra biz bunu geliştireceğiz. Ha, yani demek ki, o zaman peygamber bu şeyin Kur'an'ın bu yorumunun Sonuna farkında geçelim. değildi. Cennetle Cennet. Bilmiyordu. Evet, Bak, e, hocam, ben bitireyim de son bir cümle hocam, söyleyeyim. Son cümle. Hocam, şey Bak Yaşar Hoca, kutup bölgesine gittiğimiz zaman orada güneşin hiç hiç batmadığı ya da hiç doğmadığı zamanlarda. Resulullah'ın söylediği sözlerden, ayetlere giderek o şeyi tespit ettik. Yani Me Medine'de konuşuyor ama onun sözü bugün de kutup bölgesine geçerli. Yani o ortamı görmeden onları anlamanız mümkün yani, olur. Temel prensipler koymuş olabilir hocam. Evet. Şey anlamanız mümkün olmuyor. Evet, hocam bundan sonraki evre, diriliş <gülüyor> evresi. <gülüyor> Şimdi itirazımı itirazım yapın. Ama önce. çok sevkli bir toplanma evet. oldu. Bana, benim açımdan bilmiyorum evet, ya. Yani. Evet, hakikaten güzel oldu. <gülüyor> Allah ee, razı olsun. Biz de şimdi size, e, teşekkür ediyoruz böyle bir şeye, evet. şey yaptığınız için. Ama şimdi Ras Rasim Hoca'yı söz hakkı vereceğiz. Ee, şey bitti mi hocam şeyiniz? Son olarak şey. Ben eğer dirlişi anlatayım diyorsanız ben yani, bütün ile Kur'an'daki dirlişi anlatayım. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı o bir, bir, bir, şey bir konudur. Konu. Sadece değil. şu kadarını söyleyeyim. Ee, ben hocam gerçi simge e, sözüne karşı çıkıyor. Ben gerek Kur'an'ın yargılama evresiyle ilgili anlattıklarını Gerekse diriliş ile ilgili anlattıkların tümünün sivil olduğunu düşünüyorum. Oradaki yiyeceklerin de, yiyeceklerin, içeceklerin, cinsel temaların, konumla ilgili temaların, yani insanın bulacağı konumla ilgili temaların, Yapma bütün bunlar ya, hepsinin benler, dünya, dünyadaki oradakiler değildir yani. Dünyadaki simceli. bilinenlerle, <gülüyor> bilinenlerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu için oradaki kelimeler, sözcükleri tarlattım şey, Daha çok, ha, daha evet. çok şey, bu hamur çok su kaldırır öyle <gülüyor> anlamış. <gülüyor> evet. E, teşekkür ederim. <gülüyor> Çok memnuniyet büyük memnuniyet duydum. Çok şey e, meyollar ki yeniden ya e, aklıma geldi ya bir yeni fikirler doğdu. Bu açıdan zannederim herkes olumlu karşılayabilecek bunu. Size hemen şunu söyleyeyim. Bu e, e, eski Roma'da e, bir meydan varydı biliyorsunuz orada gladiyatörler çıkardı bir de aslanlarla yarışurdular. <gülüyor> var evet duruyor evet tarihte kalıyor bu ruh konusu öyle bir konudur İznizle, 85. 85.17 bir de sana ruhtan soruyorlar de ki ruh Rabbimin emrindendir emrindendir, emrindendir daha doğrusu kusura bakmayın Min ve size bu hususta pek ö, ö, pek az bilgi verilmiştir bak iki şeye diyorum e, e, ruhu soruyorlar. Millet tarihten ruhla ilgileniyor. Tarihten soruyor ruh ne? Nedir? Nerededir? Nasıl oluyor? Bu hep herkesin sormasa da aklındadır. Bu bir. İkincisi o ruh, ruh değil ki yani. O ruh insan ruhu değil yani. Peşin... Yo, ben insan ruhunu hiç bağlamıyorum. Biz şu anda geleceğiz. Ben e, e, e, sizi çok <gülüyor> dinledim, <mi? gülüyor> Lütfen e, ruh biz abstrakt, soyut bir konu, tema, kavram olarak görüyoruz. Şu anda bana sormayın hangi ruhtu? Ruhtu. Bu kadar. İkincisi, bak diyor ki emrindendir. Neymiş emrindendir? O onun yeteneği olabilir, parçası olabilir, fonksiyonu olabilir, aracı olabilir, her şeyi olabilir. Her şeyi olabilir. İkincisi, üçüncüsü, bakın size bu hususta pek az bilgi verilmiştir. Allah demir, bilgi verilmemiştir. Pek az verilmiştir. Pek az ne demektir? Üniversite var, doktorantura var, ortaokul var, ilkokul var. Belki ilkokulun ilk basamağındadır. Bu kadardır bu. Ben üç kaynak burada görüyorum bu bilginin kaynaklarını. A. Felsefe onun bir kanadı. Diyelim ki sol kanadı, ya sol demirler, materyalizm kanadı. Diyor ki ruh genel olarak insanın bir yeteneğidir. Doğuştan ona hastır, gelir gider insan ölünce de yoka çıkar. Başka bir felsefe bunlara idealist felsefe de demişler ama ben de buna ruh, ruha e, e, dayanan diyelim felsefe. Bunlar diyorlar ki evet ruh var. Nerede var? Ne ruhtur? Bilmiyorlar, anlatmıyorlar. Bir yerde sanki dünya üzerinde uçuyormuş kimi zaten o Beyinde söylediler. O eski ahitte var. Ruh uçuyordu göklerde, görüyordu, bakıyordu. Elâ bir Kavram veya o kavrama ruh kavramına öyle bir içerik koyardılar. Ruhun ne olduğu, ne sağ taraftan biliniyordu, ne sol taraftan. Bunlardan hiçbir şey siz çıkartamazsınız. Ruh nedir? Bugünkü tartışma oluşamazdı o iki kaynak olurdu. Üçüncü kaynak, üçüncü kaynak bizim deneyimimizdir. Bak biz araba kullanıyoruz. Ama kim bilir onun motorun dört zamanlı olduğu ne anlama gelir? Genç kızdı. Oturar gaza basar. Pideline bastıkça basar gider. Gelende de eve şeyi bırakar, benzin doldurur. Sonra bakıma bırakır. Bu kadar bilgisidir. Uçağa herkes biliyoruz. Siz biliyor musunuz oradan turbo model, obri modelden neyle farklanır? Hiç bize lazım da değil. Bir neresi kullanırız, gideriz. Bak biz ruhla, biz ruh kullanıcısıyız. Ruhla donatılmışız. Ama onun ne olduğu bizim bilgimiz dışındadır. Ve bu bize hiçbir eksiklik getirmiyor. Allah biliyor ki biz bilsek de ruhu buyuz, bilmesek de buyuz. Ama bilsek daha başka bir şey oluruz. Bunu da biliyor. Ona göre bizi Allah her şey kısıtlı anlatıyor. Bakın, sadece ruh değil. Her şeyi sadece belli bir sınırlarda verir. Kendi gördüğü, kendi e, tasarladığı sınırlarda. Ruhla da öyledir. Ne küçüğü var, ne bize lazım olanı verdi, başka hiçbir şey vermiyor. Biz ne biliyoruz? Bakın, diyorlar ki, bu yetenekli çocuktu. Ne de yeteneklidir? Koşuda. 100 metreyi 10 saniye koşuyor. O bursa ne yeteneklidir? Ya, o bursa eline Fırça götürünce hemen çizer. Resim çizer, güzel çizer. O vursa nedir? Ya o vursa e, şarkı söyleyince milleti karuzadı, Milleti yatırır yani heyran bırakır ya. Biri de bilimde yeteneklidir. Kalemi götürür, ele teoriyi yaratar ki hayran kalır herkes. Biz ruhu bele biliyoruz ve biliyoruz ki bak insan uy uykuda U uyku zamanında hiçbir şeyi takip etmiyor. Ve kendine düşünürsün benim ruhum var nerede? Yok. Kalkarsınız neye bakarsınız ilk önce? Saata. Aha 5 oldu mu, 6 oldu mu, kalkalım mı, kalkmayalım mı? Aha ne oldu bu gece? Ben 9'da 10'da uyudum. Ne oldu? Açarsınız haberlere bakarsınız, internete bakarsınız. Demek ki siz ne saati takip ediyorsunuz? Biz biz ne olayları takip ediyoruz, ne dünyayı, ne var olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ölü gibiyiz. Bakın söylüyorum. Allah ölüm esnasında ruhları alır. Ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Bu bir açıklama mı? Yenilik mi bize? Hayır. Biz bunu biliyoruz. İkinci olay. Ee, insan yaşamda iken Canlı iken, nefes alır iken, koku alıryken, ekmek alır ikken ruhu var. Vücut canlan candan ayrılınca ruhta gider. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama olayın böyle olduğunu biz biliyoruz. Burada tartıştılar canlılık ve ruh. Sayın hocamız dedi ki ruhla canlılık yakın şeylerdi biz de ona katılıyoruz. Ama ruhla canlılık temelden ayrı şeydir. Bak 3 ay canlı canlıdır. Embriyon canlıdır. Canlılık nedir? Ee, çevreyle ilişki kurmaya, çevreyi kullanmaya, iki yönlü gıdalanmaya, e, e, e, e, üretim yapmaya vesaire. Ama bu şimdi embriyondur. Bu embriona 3 ay sonra Üç ay mı 4 5 ay geçenden sonra ruh Allah dir, üflüyorum. Üflüyorum bu bir mecazıdır Buna takılmayalım. Ruhla donatılır bunu. Ve dir de diyor ki bendendir. Ben donatırım. O nedenle biz Allah'ı anlıyoruz. Eğer ruh başka bir yaratıktan olsaydı Allah'tan değil, biz Allah'ı değil o başka yaratıkı anlamak zorunda kalırdız. Ama biz o başka yaratığı değil, biz Allah'la kavramsal ha halindeyiz. Hocam bu Allah'tan mıdır diyorsunuz? Evet. O zaman biz Allah'ı Allah'ın bir parçası olmamız gerekmez mi? E, yok, hiç o gerekmez. Aynen. Ben şimdi oraya geleceğim. Bunu çok kullandılar dediler ki evet bah, ruh Allah'tan da e, hatta şeyin İsa'yı dediler ki Allah'ın oğludur vesaire. bize de bir manada onu yansıtırlar. Hiçbir ilişkisi yok. Allah'ın Allah il Allah Allah'tı Allah Vücutsel olarak ya yani, varlık olarak diyelim. insan başka ağırlıktı Konuşmak isteyen ya da katkı var mı? Hocam, evet, ben son sözlerim olarak şunları söyleyebilirim. Hayır, hayır, buyur, yani buyur. burada e, benim yapmak istediğim şey şu, şimdi tarih boyunca Müslümanlar bu ruh konusunu tartışmadılar. E, tartışmadılar. Tartışmadılar. Eşkiden tartışma yok mu bu konuda? Şimdi şöyle bir şey var, tartışma vardı. Fakat Müslümanların tartışma ortaya çıktığı zaman gereçlilikleri birkaç tavır vardır. Bunları yasaklamak tavrı bir, sonsuzca tartışma tavrı iki. Ee, şeyler çoğalınca, fikirler, e, düşünceler çoğalınca, bazıları da bunu önüne geçmek için, dedi ki işte size Allah az bir şey vermiştir, bunu tartışmayın. Ben bunu sonuna kadar tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diriliş inancımız, ölüm sonrası inancımız, insanın bu dünyadaki varoluşunu açıklamamızla alakalıdır. E, dolayısıyla bir düşünce geliştireceğiz ki hem ölüm sonrası açıklayacağız hem de ahiretteki dirilişi e, açıklayacağız. Ben de, ben de Hayır, oradaki ben Kur'an'da ruh yoktur diyorum. Parça olarak hayır, hayır. Ben Kur'an'da hiçbir ruhla ilgili insanın yani, ontolojik... Yani, Çünkü bak, siz gelmeden aynen. önce aynen. siz gelmeden aynen. önce şunu söyledim ben. Aynen. Hayır, e, siz gelmeden aynen. önce şunu aynen. söyledim. Aynen. Tabii, ben de ki Kur'an'da ontolojik değil yoktur dedim. Ontolojik değil, felsefeyle birlikte Kur'an'a girdi dedim. Buradaki de bana göre insanla ilgili hiçbir hayır, ontolojik anlatım. Hayır, en bunu açıklama bağımından Şimdi, mesela Razi diyor ki, ama buna girerseniz, buradaki bir ruh diyor, eee... Allah'tan bir parça olan ruh değildir diyor. Olmaz öyle bir şey. Bu bir yani. teşrif diyor. Yani Hocam mesela beytim, benim beytim gibi Kabe evet. için kullandığı, ona değer verdiğini ifade Yoksa Allah'tan parça olmuş olsa... Hocam benim, benim üflememdir, Allah'tan yani benim emir şey, vermemdir o. Yani medhul şey şey, işte, ruh, yani. Allah'ın işlerindendir, Allah'ın kanunlarındandır. Allah'ın kanunlarındadır, yani işlerindendir. Emri, yani ruhu... Em emrin tamamen... Konu, somut buluttan yani. sonra, yani, e, somut hale geldikten sonrası alakalı bir şey. Yani Kur'an mesela Allah'ın emrindendir. Yani yaratmayla alakalı olmadığını, onun düzenlemeyle alakalı olduğunu söylüyor. Hocam ne demek emrindendir? Yani Bunu da açıklayabilirsek. Yani Allah'ın işindendir yani. Allah'ın Allah yaptığı fiil değil. Yalnız o fiil yani. yaratmayla Allah alakalı aradesi. değil. Allah'ın iradesinin tecellisi veya yaratmayla alakalı bir fiil değil. Şimdi emirdendir deyince tam anlaşılmıyor. Ondan sonra e, tam anlaşılması için sordum. Şimdi yani yani ben dolayısıyla ben, de, ben de, oraya... de mesela size şey yapayım, bak ben şahsen siz Kur'an'da ruh yoktur diyorsunuz ya, ben de tam tersi. Kur'an'da ruhun çok ayrıntılı olarak açıklandığı kanaatindeyim. Çok ayrıntılı olarak açıklandığı kanaatindeyim. Hiçbir herhangi bir şey yok. Ama maalesef bakışlarda işte az önce söylediğiniz o biraz tartışıldığı zaman işte birisi kafirlikle suçlamak ya da bir siyasi otoriteyi devreye sokmak falan o ilmin önünü tıkıyor. Yani tartışmayı engelliyorlar. Bu nedenle bizler ruhun evet. araştırmasına dair dair bir sürü evet. şeyler var. Yani yoğaz olanla ilgilenmeyin. Metodoloji ben e, Kuranda e, Kur metodoloji Evet Ben Kuranda araştırılması Siyafir aslında ayırıyor. aslında hayır. E, burada hocam sizin yaklaşımınız benim de aslında e, yaklaşım arasında çok büyük fark yok diye düşünüyorum. Burada ayrı bir aslında Erkan Bey de evet. söylediklerinin birçoğu mesela bir noktaya kadar geliyor. Arada bir kopukluk var. Orada evet. ipler şey yapmıyor, birleşmiyor. Dolayısıyla bu tür konuları belki çok uzun tartışmak gerekecek. Evet. Yani buradan önce hocam şey metodolojiniz. Hocam metodoloji mesela Kur'an'da bilim var mıdır yok mudur tartışması bununla alakalıdır. Kur'an'da bilim var mı yok mu mesela. Tarihsel mi okuyacağız? Tarihsel mi şeyde... okuyacağız? Yaşar Hocam bir metodoloji tartışması açacak Allah nasip ederse. Sen konuşun üzerimize bu tartışmayı. İnşallah. Hocam siz siz söylemek ister misiniz? Evet, evet hocam siz Teşekkür. Ben sadece ikinci de, de, hep, evet. de sözü hepinize buradaki bulunan bütün misafirlerimize de Rasim Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Evet Çalış ben de ben yok. de bu kelam çalıştaylarımızın ilkinde Erkan Hocama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok istifade ettik. Abdülaziz Hocama, Yaşar Hocama ve katılımcılara burada teşekkürlerimi sunuyorum.